Asponu şu abi birisi taksi miyiz abi biz? Taksi çağırıyorlarmış o zaman oraya geçelim. <gülüyor> Yok. ay, ay yani, yani, <gülüyor> abi, Hiç soğuk sıcağı konuşmaya alıyorsun. Yoksa ben onu yapmazsan mesela bu şelale sesine katlanmak zorunda kalacaksın. Sürekli kıskanmak zorunda kalacaksın falan filan. <gülüyor> biri şelalede biri takside <gülüyor> anlamadım ben. <gülüyor> yani Mobizen hoş geldin. Taner sen de hoş geldin. Taner, bu arada sen de konuşabilirsin. Grubumuzun daimi üyelerinden bir tanesin zaten. Onun da sesi kaliba. Mobizel'in geliyor Alepo'ya. Geliyor, geliyor. <gülüyor> Maalesef. Maalesef. O neler neler, hepsini duydum. Yalnız o son plan tutmaz, sana söyleyeyim. O son plan tutmaz. Yok gelmedi, gel Geldi. yok gelmedi, gelmedi. Tam onu e kendisi nasıl durduracağız? Tamam anlaştık. Tamam ben sana söylemedim cefal ya. <gülüyor> hadi keyfine bak hadi görüşürüz. Mert ya. Merk'im. Değil, ben değilim ama bir batmak istemedim ama. Geri geldim ben. Youp burada galiba. Youp burada ama konuşmuyor. Girmiyor ses. Söz, değil ya. Merhaba arkadaşlar. Duyuyor musunuz? Eren çok güzel duyuyoruz. Hoş geldin. Süper. Hoş bulduk. Bas konu mu? Kapattın, açtın. Ne yaptın? Ya evet. Diğer, Bir de diğer mod var ya. O yüzden hep böyle bir şey oluyor. Diğeri de voice activity sanırım. Onda kalıyor default olarak. Ama şimdi yaptım. Tamam. Çok da güzel geliyor sesin. Harika. Nasılsın? İyi misin? İyiyim sizleri sormalı. Sizler nasılsınız? İyimisiniz? İyi mi herkes? İyiyiz herhalde. Bizdeyiz. Biraz da biraz daha şey yapalım. Ardan alalım. Gelen olur tahmin ediyorum. Bilinler. yani şey daha yeni 10 oldu. Saat farkı falan derken. Saat farkı. Tabii saat farkını yanlış hesaplayan olabilir bir 5-10 dakika falan olmaz. <gülüyor> da. İnsanlar için e, için veriyoruz değil mi link olarak. Evet, evet. Tamam, okay. Orayı da verebilirsin. Bir de ben şey yaptım eren, e Twitter'dan paylaştım, direkt Discord linki de paylaştım. Çünkü r insanların bulması biraz problem oluyormuş. Onu da paylaşabilirsin. R e şey hesap neydi abi? Kripto kripto. Kripto okay. Ben bir de ben Rabar koyayım tekrar oradan linki paylaşabilirsin. Tamam, okeydir. Bakıyorum hemen. Hoş geldin Zafer. Bu arada. Paylaştım ben şimdi. Çıktı. Eço paylaştım. Gitti. Geldi. Ben şundan yaptım. Galiba farklı linkler. Bir kere böyle farklı link yaptığım zaman şey oldu. Ben paylaşıyorum diye de olabilir de. Ana sayfadaki link değişti. Ondan tekrar bunu gönderdim. Süresi bitiyor gibi. Evet, evet. şey. Bu süresiz. Bu tamam. bu kesintisiz. Bastık parayı aldık süreyi. Çok vay. para harcadık ya. Baya bu işe noter tasdikleri falan filan. Bunu kullanalım yani. Bu daha iyi. Patron çıldırdı. Millet bir sok beniştiriyor da ya. Ha. Mobizen kulaklığı da mı kapattı? Evet, Mobizen herhalde şey yapıyor. Protest ediyor. <gülüyor> yani ben gelirim burada Boğda da bulunurum ama ne dinler ne konuşurum <gülüyor> mobizen botmuş bu arada Taner teşekkür Bot ederiz botmuş neyin botu abi ykp iyi. abi ben az önce crack botuna hoş geldin dedim ya ne diyorsunuz neyin meseleyin <gülüyor> Tamam Zor, ama zorla Zor, ya o şeyi. Önce Zafer hoş geldin. Ben dedim de e, önce... bu ta şeyden beri takip ediyorum arkadaşlar. Ta Slack'ten Slain ta kaç kaça öncesinden beri bayağı, bayağı güzel bir grup. Şimdi bir dakika şunu söyleyeyim ben. Eren bir dakika. Ee, mesela sohbete konuk alırken duyuruyu şöyle yapıyoruz. İşte misafir ağırlıyoruz. Misafirimiz var şeklinde. Sana öyle bir misafir falan demedik. Çünkü sen misafir değil bizdensin. Ee, Slack'ta o kadar uzun zamandır birlikteyiz ki zaten. Herhalde geçen Ağustos, belki geçen şey o, Haziran'da olabilir. O zamandan beri beraber konuşuyoruz. Evet evet çok doğru hatırlıyorsun. Aynen öyle. Hiçbir misafirlik falan bir durum yok. Ben de buradan çok faydalandım. Kendim de paylaşmaya çalıştım naçizane o zamandan bugüne. Ee, şey bu arada mesela e, YouTube'da bana soruyorlar işte airdropları nereden takip edelim. Ben direkt burayı veriyorum abi. Harika yani, harika. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel. E, şey var diyorum. Çünkü çok aktif ve güncel veriyor. Airdrop kanal, kanalları oluyor dedi, dedim o kripto, -kripto kriptiğin e, ya da ya oradan bakın, ya da Telegram'daki botlar oluyor ama onlar da çok sağlıklı işlemiyor yani size neyi sunuyorlar çok belli olmaz diyorum. Genelde buraya yönlendiriyorum. De slaya yönlendiriyorum. Mesela. Du son duymadık bir daha. Ya ben buraya yönlendiriyorum. Önceden hani burası yokken de Slaya yönlendiriyorum. Evet, harika bir şey yapıyorsun. Bize de eminim katkısı oluyordur. Üyelerim, üye sayımızın artmasında teşekkür ederiz. Biz de ben sana daha önce de söyledim tabii. Yani her senin bu arada videolarını çok beğeniyorum. Ee, bir de şöyle bir şey var. Videolarda kendini çok güzel geliştirdin. Her video bir öncekinden daha ayrıntılı, güzel oluyor. Bir de anlatımın çok güzel. YouTuber'larda şey var mesela Eren. Sen mutlaka da çok daha iyi bilirsin. İşte arkadaşlar hoş geldiniz falan diye giriyorlar ya. Bitiyor orada o iş. Sen onlara da bayağı dikkat ediyorsun anladığım kadarıyla. Akıcı dinleyebiliyorum yani senin videoları. Bilgiler de çok öz... Kısa tutmaya çalışıyorsun. Yani eline sağlık hepsi. Çok teşekkür ederim abi. Ya evet ya ilk, ilk videolarıma bakıyorum, bakıyorum. Ya benim iş aslında şöyle gelişti. Şimdi ben o zaman kanalda değildim Ben böyle Bitcoin'i onu bunu falan anlatıyorum içeride şirkette. Şirkette de bizim bir NetD falan var. Bilenler vardı bu. NetD müzik falan var YouTube'da pembe logolu. Popüler işte dedi bizim burada kanal var teknoloji kanalı orada sana bir şey mi yapsak falan dediler kanal mı yapsak falan ben de hep böyle video çekeyim diyorum ama başlamadım ee, orada neyse paldır küldür çektik iki video tamam ya dedim ben bu işi götürmek istiyorum bir de <gülüyor> çirkin zaten hadi ee, ne onun adı ne olacağımız belli değil açıkçası. İyi dedim ben buradan devam edeyim. Sonra evde geçtim kameranın karşısına. Hani yani bu konularda veya farklı konularda YouTube'da bir şeyler yapmak isteyenler olursa diye söylüyorum. Abi git kameranın karşısına kaldım öyle. Abi, <gülüyor> zaten kamera arkası koydun ya. Ya o o da efsane olmuştu. Evet ya aynen öyle abi. Ka kamera arkası çok iyi dakkate ya. <gülüyor> o ilk videolar falan hani ...yine böyle dön olabiliyor ama... ...ilk videolar falan böyle... ...şimdi açmak istemiyorum yani... ...öyle diyeyim size. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef açıldı bir kere. <gülüyor> ya bir inanılmazsın yok olarak. <gülüyor> ama şey hani... ...ne bileyim yani... ...bir de şey oluyor... ...ben şöyle de bakıyorum... ...yıllar sonra işte ne bileyim... ...böyle bir hatıra olacak... ...dönüp bakacağız falan filan... ...ne bileyim... ...orada ekranda göstereceğimiz bir... ...bitcoin'in işte... 5000 bin dolar... 6000 bin dolar olması bile... ...belki ileride onu... ...işte çok farklı rakamlara gittiği zaman bir açıp belki nostalji için bile izleye olacağız ya hani ya insanlar eski fotoğraflarına bakıyorlar Eren sen eski yani Youtube yayınlarına bakacaksın ya Bu çok değişik bir duygu olur yani evet evet işte benim bir de düzenli Biz... ee, bir de şeyi sorayım videolara gerçekten hazırlık yapıyorsun onu belli oluyor zaten ee, o hazırlığı o disiplini nasıl sağlıyorsun yani haftalık belli periyotlarla mı çalışıyorsun bir de şeyleri paylaşırsan iyi olur ne zaman yeni video çıkıyor bir de cumartesi günleri canlı yayınım var galiba onları da paylaşırsan güzel olur. Evet benim çok stabil abi çok aşırı sabit tutuyorum çünkü hani biz mesela YouTube geliyordu bizim şirkete hani biz o zaman kanal D'deyken işte YouTube'da ne yapalım birlikte falan diye toplantı yapıyorduk adamlarla da konuştuğumuz zaman hani bize söyledikleri şuydu hep yani ne kadar sürede hani tamamen size kalmış kanal sahibi olarak ama e, yapacağınız en iyi şey stabilo yani sürdürülebilir şekilde e, belli bir içerik planınızın olması ve hani belli sabitlikte gitmeniz. Yani tabii ki içeriğin sabit olmasından bahsetmiyorum ama atıyorum bir hafta pazartesi 7'de koyduğunuz öbür hafta çarşamba on beşte koymayın mesela. Hani ben o şekilde bir planım var benim pazartesi çarşamba cuma on dokuzda birer video. Cumartesi 21'de e, haftalık 10 e, dakikalık haftanın öne çıkan kripto para blockchain haber 10 dakikada tutmaya çalışıyorum onları. E, 21.30 gitti. gitti. Hani bendeki bir tek bende mi gitti? 1.30'da da soru cevap, sohbet, muhabbet, ne oldu ne bitti. Onu da e, 30 dakikada sınırlamaya çalışıyorum. İlk başlarda bir ara biz 2,5 saat falan yapmışız böyle ama gidiyor böyle soru cevaplar, bilmem neler falan. Şunu konu konuya... Konumuyor. Şey kesildi Eren. Ee, Cumartesi akşamı 21.30 mu demiştin canlı sohbet? Evet. 21'de 10 dakikada haftanın öne, öne çıkan blockchain ve kripto para haberleri 21.30'da da soru cevap, sohbet, muhabbet biraz daha böyle iletişim kurma sohbet edelim, muhabbet edelim hani ne oldu ne bitti falan böyle güncel piyasayı konuşalım işte teknik analize biraz bakalım biraz falan filan gibi o şekilde Aa. işte önümüzdeki şeyler nedir ee, yani atıyorum bazen bakıyoruz işte X Xcoin'de gelecekte ne tür eventler var neler var şu mu var bu mu var onları konuşalım ne fiyata bir etkisi olur mu olmaz mı ee, peki şey nasıl oldu mesela ilk videolar takipçi sayın falan geri dönüşler nasıl oldu ben görüyorum baya artık yorum yapılıyor baya soru cevap yazılıyor falan ilgi de artmış eee Evet abi yani şey yapıyorum. İlk videoyu sordun değil mi? Orada bir soru kesildi de. Yani ilk videodan ilk videoyu yayına koyduğundan bugüne. <gülüyor> Şöyle oldu. İlk videoyu koydum tabii. Ya ben ilk başta şey yaptım. Kanalda bir temel olsun istedim. Yani blockchain nedir, bitcoin nedir falan. Yani oralarda tabii böyle yine şey vardı. Yani bir izleme oldu böyle ne bileyim 200, 300, 500 falan oldu bir. Ondan sonra yavaş yavaş işte YouTube'da önermeye başladı bir ilk ne kadar bir 20-25 gün içerisinde öne önerilenler de yani trafik zaten şu an trafiğin çoğu YouTube içi trafikten geliyor benim. Ee, anladım YouTube içinden geliyor. Başladı. Peki, sonra zaten şey videosu çok dönüm noktası oldu benim Lightning Network kurulum videosu. Onu herhalde daha ayrıntılı anlatan daha böyle güzel anlatan yok herhalde. Ya ben işte şey yaptım abi. Ne onladı? Bayağı kafayı sıyırtıyor Bayağı hani o notlar nasıl kurulur. Ve mesela araştırdığımda hata aldığım şeyler vardı. Yani kodu yazıyorum. Hata veriyor. Yapmıyor. Onun çözümlerini araştırıyorum. O şekilde hani çözümlerini de sunacak şekilde bir şey içerik hazırladım. Hatta o ara yani içeriği o videoyu hazırlamayayım. Şeyde başladım. Mac'de başladım. Sonra Mac bozuldu. Başka bir <gülüyor> Başka birinden bilgisayar bu buz aldım 3 ayrı bilser. Valla şanssızlık içinde, güzel git 800-900 kişi varken abone, abi 15-20 falan. Şimdi grupta bakıyorum. Herat, Herat bu sesleri duyuyoruz. Herat yemeğe girişti şu anda. <gülüyor> Yok buzlu buz koyuyorduk. Ay ya. <gülüyor> Bir saniye renkler. Hüseyin, bas konuş yapabilir misin abi? Benden gelmiyor bu arada şey. Sesler. Yok, senden arka taraftan ses geliyor da büyüyemizde. Tamam düzeldi herhalde şu an. Evet. O şekilde yani. Ya ben bugün şeyleri de konuşmak istedim aslında. Kanalda da yer vermiştim baya ilgi olmuştu. Ben böyle anlatmaya çalışıyorum hep. Bu, e, dünya ekonomik forumunun belirlediği şeyler var. 2025'e kadar gerçekleşmesini beklediği teknolojik kırılımlar, dönüm noktaları. Adamlar, adamlar... Bir de madde özetlemişlerdi. Ben de hani onları hatta şeye falan dönüştürdüm. Yani blockchain bununların neresinde olabilir? E, veya hatta şey dedim yani bu mesela işte 2025 2025'e kadar ilk 3D printer'la basılmış e, karaciğer nakli gibi mesela yani bu tür trendleri dönüm noktalarını bilir yapacağımız ICO yatırımı varsa da bence hani o noktada yapmalıyız yani onlara yani diyorsun ki yeni çıkan ayolarla bu beklenen teknolojilerin kesiştiği bir yer varsa yatırımı oraya doğru yönlendirebiliriz diyorsun kesinlikle tam olarak bunu söylüyorum aslında yani hani sonuçta ICO'lara bakıyoruz, hepsi uçacağım, kaçacağım, şunu bunu yapacağım falan diyor ama ben hani biraz daha şeyim, olur hani yapabilirler ama makro tarafta işe baktığımız zaman bence yani ne bileyim ya blockchain zaten bu 3D printer'ın, yapay zekanın, internetin yani bu dördüncü endüstri devriminin ortasında tam can damarında olacak bir şey var yani bozucu bir teknolojiden bozucu derken yıkıcı bir teknolojiden bahsediyoruz o yüzden peki şey için ne diyorsun Eren Endüstri 4.0 için ne diyorsun yani Endüstri 4.0'ın bitcoin neresinde ya da kripto paralar neresinde bu iş nereye gider oradan bir şey yakalayacağım akacağım şimdi oradan hı hı. <gülüyor> End ya Endüstri 4.0'ın zaten ya ben hani kripto paralar ya ben şu şekilde yaklaşıyorum aslında bu tamamen mesela şu an söyleyeceğim şey tamamen kendi benzettiğim bir şey. Ben blockchain'i şeye benzetiyorum abi. Telefonlarda kullandığımız iOS veya Android yazılımlar var ya o mesela tabii ki çok bambaşka bir şey. Ama o benim için blockchain ise üzerinde çalışan Twitter, üzerinde çalışan Facebook'ta birer uygulama ya. Hani Android ve iOS. Üzerinde. Evet, evet, evet. Benim için Facebook ve Twitter neyse smart kontratlarla kripto paralarda o şekilde birer uygulama. Ve hani şeyi de sorgulamak lazım bir yandan. Ee, soruna geleceğim. Üçüncü uygulama ne olacak? Hani <gülüyor> kripto, e, kripto paraya gelen bir update. Ee, onun da smart contract bir uygulama. Dedik kripto para bir uygulama. Üçüncü veya dördüncü popüler kripto şey uygulamalar ne olacak acaba? Blockchain üzerindeki. Bunu da mesela düşünmek lazım. Ama Dördüncü sanayi devriminin, endüstri devriminin bence hani ortasında can damarında blockchain olacak. Bunu da tabii ki işte IOT yani nesnelerin interneti, yapay zeka, onun içerisinde olu, olabilecek tekillik kavramı. Yani bir, nasıl söyleyeyim yani bir robot demek istemiyorum ama bir tekillik kavramı mesela Stephen Hawking'e göre şey çok daha ciddi alınması gereken bir kavram ve adam şunu diyor eğer hani o robotlara bilinç gelirse ne olacak? Yani kendisinin kendisi kendisinin farkındalığını yaratırsa yani bunu bilirse ne olacak? gibi yani herhalde Skynet falan ortaya çıkar. Evet ee, <gülüyor> öyle bekliyorum. Ya ben ben şeye çok inan, inan yani inanmıyorum. Şöyle inanmıyorum yapay zekaya. Yani bir robotun kendi iradesini, özgür iradesini ortaya çıkarması şu an bence algoritm olarak pek mümkün değil. Ee, şu an işte yapay zeka dedikleri belli algoritmalarla kendi kendilerine şeyler üretiyorlar ama özgür iradeyi yakalamak çok zor gibi geliyor bana. Ya da çok uzak gibi geliyor. Yani yakında bir şey değil o. Böyle tahmin ediyorum. Tabi yani. yani biz göre, Herhalde biz göremeyiz onu. Mükemmel robotlar görebiliriz. İşte e, hizmet sektörün diğer alan, harika hizmetler veren. Bizim işimizi kolaylaştıracak, belki eğitim sektöründe çalışacak harika robotlar görebiliriz. Yani şey de olabilir, insan fonksiyonlarının da yerine getirebilirler fiziksel olarak. Ama özgür irade çok uzak geliyor bana ya. Evet zaten hani böyle dünden bugüne hemen böyle iki günde olacak bir şey değil ama onun dışında mesela fizyolojik olarak şu Boston Dynamics'in robotları var mı? Muhteşem, muhteşem yok, yok. yani. Adamların 2004-2005'te yaptığı robotlarla şimdikiler böyle bayağı farklı. Ee, ee, ve gözüküyor. İşin bir şey tarafı var. Hani konu biraz dağılacak belki ama adamlar belki hani e, ucuz insan kaynağını bile onlardan karşılayacaklar gibi gibi. gibi. Evet emek gücünü yerini alma gibi bir şey de var. Teori de var. Hatta işte emek gücünü dışlayıp böyle ekonomik teoriler falan da var umarım öyle olmaz diyeceğim de olacak gibi gözüküyor. Evet, Za evet. Zafer de güzel bir katkıda bulunmuş. Okuyorum. Beyin onu anlayabileceğimiz kadar basit olsaydı biz onu anlayamayacak kadar aptal olurduk. Bu herhalde Zafer'in sözü mü? <gülüyor> Zafer her Zafer bu kimin sözü bu? Yazıyor herhalde. <gülüyor> Olsun. Ben galiba Chopin harun olabilir ya da e, Hawking olabilir. Ben öyle hatırlıyorum ya. Chopin olabilir çünkü çok e, ona yakın söyleyince direkt aklımda muhtemelen olur dedim. Cevap <gülüyor> evet edebilirsin ee, Ben abi biraz konu işe getirmek istiyorum. Yani şuradan diyeyim, block diyoruz ama e, blok çeyin biraz da G D D yani Demin... sesime ben. Yani blok biraz da büyütülüyor mu kısmını da tartışmak istiyorum. Yani her tarafta blok devrim, işte büyük şey geliyor. işte endüstri 5.0 da olabilir, 4.0 değil, 5.0'a da geçmiş olabiliriz falan. Ee, sen biraz abartıldığını düşünüyor musun blok En azından en azından şu anki durumunun. Çünkü birkaç örnek vereceğim ben de. Aslında şey, e ...eğer hani ICO'lar falan tarafında... ...tabii ki inanılmaz ötesi, ötesi şu an bir trend var. Yani adam hiç projesinde gerekli değil... ...ya geçen bir tane gördüm... ...adam not defteri yapmış... ...blockchain'de çalışan not defteri... ...yani ne, abuk subuk saçma sapan... E, ...adam trend orası ya... ...işin... E, hiç, evet çok komik hiç, olmuş. Hiç gerek yok blockchain'e falan... E, ...adam içerisine blockchain'i sokuyor... ...niye kitlesel fonlama yapabiliyor çünkü... Içi, işin içerisinde, içerisine kendi token'ını koyabiliyorsa, koyarsa adam ne yapacak? İşte blockchain bilmem ne şudur budur diyerek Japonya'dan Singapur'dan, Türkiye'den, oradan buradan kitlesel fon toplama yapabilecek. <gülüyor> yani, <gülüyor> <start> <gülüyor> evet. Mesela. evet bu da mesela burada marketing devreye giriyor. Yani teknolojik olarak hiçbir şey yapmasam bile iyi bir marketingle, ICO'larla zaten bunları da gördük, yaşadık. Harika evet. para toplayıp kaçıyorlar. Ama bir de şöyle bir şey var ama evet. bunun da sıkılacak abi. Yani ICO'lar da zaten eski şeyinde değil şu anda. Koy'un evet. aldığı hani güncel kurun da çok etkisi var. Çünkü güncel kur coştuğu zaman ICO'lara da katılım coşuyor. Mesela öyle, öyle ilginç ki ben size bir off-to-record bilgi vereyim. ICO'lar yani kur mesela biraz yükselince bana mesela mailler geliyor ICO'lardan. İşte şöyle bir şey yapalım, böyle bir şey yapalım. Kur düşüyor tamam mı? Ses yok. Alo? Kur düşünce hiçbirinden ses gelmiyor herhalde. Evet evet evet. Aynen öyle oluyor işte. Şey, hani şey demek istiyorum. Bu da bir süreç. bunda bir bir sıkacaklar. Hani blockchain tarafında da elbette şu an bir pastanın köpük tarafı çok fazla var. Ama... Ya, ya aslında şöyle. açık direkt söyleyeyim. Blockchain aslında bir muhasebe defteri. Yani matematik olarak bir sayının bir yerden gidip geldiğini hesaplayan, totalini gösteren bir muhasebe defteri. Şu an blockchain bundan başka bir şey değil. Sadece e, getirdiği bazı yeni özelliklerle şeffaf olması, işte hashlenmiş olması, e, insanların gönderimleri şeffaf olarak görmesi, şifrelerin kırılmaması tarzı özellikler var. Ama blockchain şu anda sayıların, totalinin işlendiği bir muhasebe defteri. Yani bir de bu, bu kısmı da var bu işin. Evet, e, tabii bir de şu, şu olay var. Biz mesela hani blok, blockchain'de bu P2P zaten 90'larda falan kullanılıyordu blockchain içerisinde yes, olan. Tabii peer-to-peer peer zaten uzun zamandır olan bir şey aynen. Ama biraz şu da var biz insanlar olarak halk olarak 90'lardan bugüne bence kurumlardan çok yıldık. Kurumların bizi böyle nasıl söyleyeyim sürekli böyle hani... Sağımızdan girip solumuzdan çıkıp böyle hani katakullülerle cebimizdeki 3-5 paraya şeye göz dikmesidir, bilmem neyidir falan filan. Ee, çok yıldık. Hani bu bunu birazcık ortadan kaldırıyor ya. Ee, yani aracı kurumları çıkartıyor diyorsun değil mi? İnsanlar direkt kendi arasında alışveriş imkanına veriyor. Alışveriş evet. imkanı veriyor. Evet, aynen öyle. Evet, bence de yani işin güzel kısmı ee, kripto yani blockchain teknolojisinin çok büyük bir numarası henüz yok bence. Ee, bu biraz şeye benziyor. Yani düşünseniz de 96'lardaki interneti düşünün. Yani büyük, tabii herkes konuşuyordu, güzel diyordu ama bir numarası yoktu. Zaten datcom krizi de işte böyle çıktı. İşte aman harika bir teknoloji işte herkesin evine girecek falan filan. Ama o zamanlarda o teknoloji o seviyede değildi. Bilokçeyini ben biraz buna benzetiyorum. Evet. Yani üstüne çok çok geliştirmesi gereken var. Evet ben şu an bir şey var tabii ki böyle bir e, köpük tarafı var mutlaka. Geçen ben mesela bir film izledim lalelerle ilgili laleleri anlatıyor laleler biterken böyle yabancı çok yeni bir film değil direkt izlerken ada hani şeyi anlatıyor film lalelerin bir dönem bu dünyada mı artık nerede ya Osmanlı'da oldum bilmiyorum ama inanılmaz fiyatları çıkışı insanlar nasıl lale al satı yapıyor biliyor musunuz böyle direkt, filmi, direkt filmiz Şeyde, Hollanda borsasında, hatta Hollanda'da o zaman e, laleyi Osmanlı'dan alıyor bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam. E, i̇şte Bitcoin'i de şey bile çıktı, bakan bile çıktı lale krizine, lale balonu. Dünyadaki en büyük balonlardan biri. Sen de araştırmışsındır mutlaka biliyorsundur. İşte lale balonuna falan benzetiyorlar. E, o borsada o kadar bir laleye işte iki tane ev aldığın falan fiyata çıkıyor. Çok hızlı bir, bir sene içinde yanlış hatırlamıyorsam. Sonra da büyük bir şekilde çöküyor. İnsanlar bit, e, evet Taner de söylemiş, lale soğanları çürümeye başlıyor aynen. Çünkü organik bir maddenin borsasından bahsediyoruz. Bir de işte büyük bir kesim, büyük bir kesim demeyeyim de bir kesim var. Bitcoin'i lale, lale balonuna falan benzetiyor. Gerçekten komik geliyor bana çünkü çok farklı şeyler. Neden farklı olduğuna da birazdan gireriz. Ya tabi tabi illa ki ya o onlar hep olacak abi bence hep olacak. İşte, İn işte falan da konuş. Ee, 19 binlerde, 18 15 binlere, 16 binlere, 14. Ya burada burada insanların kaçırdığı nokta şurası. Yani para nedir? Yani blockchain şu an bir alışverişte kullanılıyor. Kısmi bir kesim kullanıyor. Lalelerin böyle bir imkanı yoktur. Lalelerin e, süsten başka, bir lüks ihtiyaçtan başka giderdiği hiçbir şey yoktu. Ama bitcoin öyle değil. Burada işte biraz para tanımına falan girmemiz lazım. Yani literatürde paranın net bir tanımı yoktur. Para bir kitlenin kabul ettiği her şey olabilir. Önemli olan bir kesimin onu kabul etmesi lazım. Bir de belli başlı görevler yerine getirmesi lazım. İşte değer saklamaydı, işte alışverişti. ...gibi. Yani bitcoin mesela... ...bu anlamda bile laleyle... ...karşılaştırılması ciddi komik. Evet. Ama orada da mesela henüz kitleler... ...çok fazla kabul etmiş değil. Ben mesela kanalda da diyorum... ...bitcoin'in... Hani biz şu an piyasanın... ...figüranlarıyız abi. Başka hiçbir şey değiliz. Bu bitcoin... ...hani sokakta ne kadar çok geçerse... ...yani bizim gibi sıradan... ...insanlar onları... ...ne kadar elinde tutarsa, alır, satarsa... ...bir şeyler yaparsa... işte. O zaman hani bu balinalar bu kadar da ve regülasyonlar falan bu kadar da böyle istediği gibi 20 binlerden işte tutup 6 binlere getiremeyecek yani bu ha, kadar, kadar o Tabi tabi kesinlikle öyle. Ne kadar kullanılırsa o kadar daha e, tutacak biraz daha böyle geleceği olacak aslında. Ben e, o yüzden şeye bakıyorum e, biraz daha böyle fiyattan da daha nerelerde ne kadar yayılmaya başladı çünkü yayılmadıkça. Şayet yayılmıyorsa tabii. Bu bu şekilde kalmaya devam edecek. Balinaların elinde bir oradasınız bir buradasınız şeklinde olmaya devam edecek. E burada da neler mesela devreye giriyor? Bitcoin'in sadece Bitcoin'den onun yalı, hani yayılmasını beklemek belki Bitcoin'e karşı bir insafsızlık olur. Ama işte smart kontratlarla vesaire yani bu smart kontratlar da mesela kripto paraları çok yaygınlaştıracak bir şey. Şimdi ama orada bir ayrıntı var. Hatta bir problem var. Şu problem şu. Smart kontratlarla kripto paralar yayılıyor. Hiçbir itirazım yok. Fakat smart kontratlarla yayılan kripto paralar arkasında genellikle bir şirketi, bir otoriteyi barındırıyor. O yüzden kripto paranın, yani bir körünse olacak paranın özelliğinden biraz uzaklaşıyorlar gibi geliyor bana. Bunu bence önümüzdeki sene içinde en çok tartışılacak konu bu olacak. Yani mesela Bitcoin'in ortaya çıkış amacı e, işte dolara bir rezerv paraya karşılık olması, para bası, para basımına yani senyoraj geliri dediğimiz senyoraj gelirine karşılık çıkması gibi bir şeydi. Ve anonim olmasıydı yani arkasında tabii onu da tırnak içinde söylüyorum arkasında kimse yok belki de vardır bilmiyorum ama yok diyebiliyoruz. E, bundan dolayı tercih ediliyordu. Şimdi smart kontratların böyle bir problemi var. Mesela Eren. Sen YouTube kanalı açtın. Çok güzel büyüyor, büyüyor, büyüyor. Kendi aplikasyonunu çıkardın. Sonra da dedin ki ben kendi smart kontratımı yapayım. Ve insanlar benim dağıttığım paralarla benden video satın alsınlar. Çok güzel, mantıklı. Ama arkasında sen varsın. Sadece smart kontratla getirdiğin kripto paranın hızlı olmasından, mobil olmasından, sana getirdiği kolaylıklardan faydalanıyorsun. Öyle değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Yo doğru tabii ama şu an ICO'ların hep söyle yani piyasada bir yığın token olacak işte Hep, hepsinin arkasında bir şirket var. Ee, evet da... aynen öyle. Bu peki şeyi nasıl bulacağız? Doların yerine geçecek e, parayı nasıl bulacağız? Hangisi olacak? Mesela bitcoin diyoruz ki bitcoin bir gün tahtından olacak. Ya da e, belki doların yerine geçecek bir dünya parası diyeyim. Veya işte bir kesimin kabul ettiği kripto para diyeyim. E, Bitcoin'den başka bir şey olursa da nasıl olacak? Yani arkasında bir şirketin olmaması lazım. Bu işin özelliğinde anonimlik var, baş var sisteme. Öyle değil mi? Tabii ki, tabi ki. Biraz da bunu zaman gösterecek aslında. Birazcık su akacak, yolunu bulacak. Tabi tabi tabi ki zaman. Açık katılıyorum. Yani meraklı da bekliyoruz. Evet, yani bazı şeyleri de hakikaten şey yok yani. Öngörmek de çok zor. Bazı şeyleri. Bazı şeyleri çok zor. Ama e, herhalde. ...Mars'ta insanlar birbirlerine kağıt parayla alışveriş yapmazlar diye düşünüyorum. Evet, Mutlaka, Halkın yani, Hoca'da da öyle demişti bir YouTube videosunda. Demiş çok tartışılan bir konu bu. Herkes söylüyor işte Mars'ta ya da uzaya çıktığımızda insanlar herhalde orada alışverişi şey yapmayacaklar. Şimdi bunun, yani, bunun bir de insan. Mesela bir küçük size. Şimdi burada bir şeyle tanıştık. Ee, hatta burada mı şöyle biraz daha sessiz konuşayım bir dakika... Bu arada Eren Caner tatilde arkadaşlar tahmin ediyorum. Çünkü bütün videolarında havuz var. <gülüyor> evet evet. Şey, şimdi burada bir şeyle yaşlı Alman çiftiyle tanıştık. Yani Türklere ama işte oradan gelmişler falan. Adamlar karı koca Almanya'ya para yollayacaklar ve 3500 euro yollamak istiyorlar. 3500 euro ve diyor ki bankada bütün gün beklemiş kadın diyor ki 160 euro bizden masraf istiyor falan. Kadın gelmiş böyle çok pahalı, ne yapacağız? Dedim siz niye hani kripto parayla yapmıyorsunuz bu işlemleri? işte Bitcoin olur, ethereum olur. 50 sente, 30 sente paranızı yollarsanız demiş Slack diye ge hani gecenin çok oldu. Her zaman bunu yapabiliriz. Aa falan filan diyor bu kadın böyle nasıl yapacağım falan böyle. Siz Türkiye'den bir borsadan hesap açacaksınız. Oğlunuz da oğlu da Almanya'daymış. Hatta oğluyla görüntülü aradı beni görüntülü konuşturdu şunu yapalım falan filan diye adamas anlattım falan. Yani hala böyle çok güzel fırsatlar barındırıyor ama yavaş yavaş işte insanlara, ben biraz şey benzetiyorum bir de. Hani Facebook mesela ilk çıktığı zamanlar, işte Türkiye'ye ne zaman mesela yayılmaya başladı? 2007 gibi. 2007'li yıllarda. O zamanlarda mesela bizden daha yaşça büyük olanlar tükaka deyip eliyle itiyordu Facebook'u. Şimdi zaman geçti, kaç sene geçti Sunan ve onlar da artık empoze oldular. Bu iş de böyle yani şu an hakikaten en önemli bize gereken şey zaman. Evet kesinlikle. Bence de yavaş yavaş e, yayılacaktır. E, bu transfer konusunda grupta bir, birisi paylaşmıştı. Taner paylaşmış olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam. ...herhalde 5 milyon dolarlık bir şey vardı... ...Bitcoin transferi vardı. Belki daha fazla... ...belki daha az neyse. 5 dolar gibi falan bir fee ödemişti. Yani bu kadar büyük meblağlı transferi için. Ee, yani büyük avantaj. Arada başka bir aracı kurum yok... ...ve paranız anında gidiyor. Tabii gönderdiğiniz parayı... ...nakite çevirmekte bazı problemler yaşanabilir... ...ama artık o kullanıcının sorunu. Ama sonuçta üçüncü kişiler aradan çıkıyor. Evet... Ben bir de mesela hani şeye de biraz dikkat çekmek istiyorum. Demin hani konuştuk ya e, e, dolara karşı yani doların yeni, e, doları, evet, yeni dolara karşı gelecek yeni bir rezerv para konuşmu. Benim telefonda şu push tolka basıyorum sonra ana menü atıyor falan da o yüzden bir kesiliyor. Ya yani orada mesela şey geliyor benim aklıma. E, ya yani çok başka bir konu ama bir şeyin ucunda onu simgeleyen, onu yöneten bir şey olmadığı zaman o bir dağılıyor. Düşünün yani Bitcoin'i elinde tutan binlerce insan var dünyada ama bir yöneten bir kişi yok üzerinde. Yani ona yön gösteren biri olmadığı zaman çeşitli balinaların psikolojik hamleleriyle o insanlar her yere savruluyor gibi geliyor bana. Mutlaka içinde hani daha teknik bilgiler vardır ama ben hani çok başka bir konu ama şeye benzeteceğim. Hani bu Gezi Parkı olaylarında. Ee, Gezi Parkı'ndaki o insanların hani siyasete falan girmek değillerdim ama e, baş hani tamamen 3-5 çocuk geldi bilmem ne oldu falan filan hani orada bir eylem çıktı falan. Başında bir şey olmadığı için aslında bir muhatabı da olamadı belki. Biraz hani başka bir konu ama böyle biraz ona benzetiyorum yani bir simgeleyen onu yöneten onu e, hani o paranın... E, Temsik... Peki şey mi olur diyorsun e, sahipsiz mi kalır diyorsun Bitcoin bu lidersizlik problemi yüzünden sahipsiz e, liderlilsizlik herhalde doğru tanım iyi bir şey söyledin e, li, yani lideri olduğu zaman yani sahipsiz olduğu zaman çok manipülasyona açık oluyor bir yandan ama aslında Bitcoin'in bize vaat ettiği de bu değil mi ben herkesin parasıyım arkamda kimse yok liderim <gülüyor> e, lideri siz dersiniz gibi için inanılmaz ötesi bir yayılım gerekiyor şu. Ama ne aslında aslında aslında şöyle bir şey var yani biraz teknik olacak ama bahsetmek lazım. Bitcoin'in bence ortaya çıkış amacı veya insanları etkileyen kısmı şu. Devletlerin para basma karşılığında aldıkları bir kendi devlete kalan bir değer var. Buna senyoraj geliri deniyor ekonomide. Yani bastığı paranın kağıt üzerinde yazan cinsinden. Maliyet, kağıt parasını, mürekkep maliyetini düştüğünüz zaman ülkeye kalan para. Çok basarsanız enflasyon olur. O yüzden sınırlı basmanız lazım. Ama bir para basma gücü var. Yani dünyada var. İşte Türkiye'nin para basma gücü Türkiye sınırları içindedir. Ama Amerika'nın para basma gücü dünya sınırlarını kapsar. İşte orada bir hegemonik güç, rezerv para konuları falan giriyor. Bitcoin ee, senyoraj gelirine karşı şu an büyük bir tehdit. Ve insanları cezbeden kısmı böyle geliyor bana yani devletlerin para basarak kafalı, devletlerin bastığı para da karşılıksız bu arada yani onda bir karşılığı yok o bastıkları paraya karşılık e, Bitcoin ortaya çıkararak halkın kendi kendine para basıp onu değerlendirmesi bugün Bitcoin 6 bin dolarsa sonuçta bunun bir 6 bin dolarlık bir varlık karşılığı yok itibarı bu İnsanlar böyle bir itibar biçiyorlar Bitcoin'i. E. Bu da yani gözden kaçmaması lazım. Evet spekülatif şeyler var, manipülasyon var, var Allah var ama bu da bir gerçek. İnsanlar bunu kullananlar da var. İşte sanki devletlerin bu hüküm e, hüküm daralana mı diyeyim, otorite mi diyeyim, e, düzen düzen e, maskesiyle gösterilen aslında e, yine belli kişilerin e, menfaatleri mi diyeyim artık? Onu siz şey yapın. Buna karşı çıktı gibi düşünüyorum Bitcoin'i biraz, kripto paraları. Buradan değerlendirmek lazım. Evet, evet. Yani o var. Bir yandan da şunu düşünüyorum. Mesela Amerika, Orta Doğu'da veya işte bu petrol alışverişlerinde doların kullanılmasını ısrarla isteyen bir ülke. İşte bir yere yanılmıyorsam Katar bir e, euro ile bir alışveriş yaptı sanırım. Orada işte... <gülüyor> Şey devreye girmiş, demokrasi aktiviteleri devreye girmiş sanırım. Ee, şey, dolar kullanın, dolar kullanın. Demokrasi bunu istiyor diye herhalde. Amerika bu kadar doları puşlayan, onu ittiren bir ülke haliyle kendi, kendi parası. Burada bitcoin'e ne kadar ferah bir alan bırakır? Veya bırakırsa bunun ne kadarı işte... Gerçekten e, özgürlük, halkın parası deniyor ya bunun için olur veya ne kadarı kendi ülkesi için olur. Gibi. Ben Tabii ben Tabii ben hep onları savundum. İn i̇nsanları aşırı özgürleştiren bir şey, ee, birçok fırsatı, birçok faydayı barındıran bir para aslında. Şimdi harika bir yerden yakaladın. Ee, i̇nsanların bun, şeylerin buna karşı çıkması konusu bence artık o kaydan çıktı yani blockchain temelli kripto paraların önüne bence geçilemez artık bu kesin yani ya bitcoin biter 5 dolar olur 1 dolar olur ama artık blockchain temelli kripto paraların önüne geçilemez neden zaten elektronik para var yani biz elektronik parayı EFT'nin herhalde kaçtı EFT 1980'lerde mi çıkmıştı EFT çıktığından beri zaten elektronik para diye bir kavramı kullanıyoruz ve her elektronik paranın karşılığı yok. Ee, mesela bir ekonomi teorisinden bahsedeyim. Yakın bir tanıdığım ilgileniyordu. Şu an Türkiye 2000'li yıllarda, Türkiye ekonomisi için bahsediyorum. 2000'li yıllarda tamamen elektronik paraya geçme teknolojisine sahipti. Yani bir gün kalkacaksınız, hiç nakit para yok. Bütün kullanıcılarda kart var. Kart üzerinden alışveriş yapılıyorlar falan filan. Elektronik para yani. Kripto para değil. Fakat devlet bunu istemiyor tabii. Şöyle bir problemi var. Bu sefer her yere giden tutarı görebiliyorsunuz. Herkesin yaptığı harcamayı görebiliyorsunuz ve vergi kaçıramıyorsunuz. Yani böyle problemler vardı. Bunu devlet istemiyordu. Yani sadece Türkiye bazında konuşmuyorum. Bu devletleri sosyal açıdan değerlendirirsek çoğu devletin isteyemeyeceği bir şeydi. O yüzden kripto paralar buna da bir şeffaflık ama anonim şeffaflık kısmıyla bu kısma da çözüm getirdi. Ee, o yüzden bence artık şey oldu yani bu iş ok yaydan çıktı diye devlet kısmına gelirsek bence onu şunu da tamamlayayım son olarak biraz uzattım devletler bu teknoloji karşılığını alırlarsa hata yaparlar çünkü engelleyemezler hiçbir zaman bir yerde devletlerle kripto para teknolojisi kesişecektir ee, bir anlaşma varacaklar işte bugün de şu an onun mücadelesi veriliyor emtia mı olsun yoksa e, işte gayrimenkul mü olsun, para birimi mi olsun diye. Hatta 20'sinde de toplantı var bir haber çıkabilir orada. Yavaş yavaş devletler de buna entegre olacaktır diye düşünüyorum. Başka çaresi yok çünkü bu işte. Ya tabii kesinlikle ben mesela %100 katılıyorum. Artık böyle tokenların, coinlerin önünü alamazlar. Çünkü dediğin gibi inanılmaz fırsatlar, şeffaflık işte birçok şeyi getiriyor, faydayı getiriyor ve mesela Bankacılığın zaten hani bankacılığı inanılmaz şekilde dönüştürüyor ben mesela bir şeyde etkinlikte bankacılar diyor ki yani şey diyorlar mesela biz diyor mesela şubelere en çok şey için ihtiyaç duyardık kimlik doğrulama için hani in, sen telefondan işlem yaparsın veya işte bilgisayardan internetten sonrasında gidersiniz bankadan işte şu kimlik verir bir hani o banka şubesi kimlik Ama mesela blockchain artık bunu bize sağlıyor, kimlik doğrulama işlemini sağlıyor ve gelecekte bizim şubeleri falan ihtiyacımız olmayacak. Hatta, Hatta orayı kaçırdım herhalde. Kimlik doğrulama işlemini nasıl sağlıyor blockchain? Pardon, ya şey gel geliyor da benim e, buton basıyorum gidiyor, e, gidiyor. Arada arada böyle bazen oluyor ama devamlı değil. Böyle arada oluyor da. Arada gidip, mesela basınca gidiyorsun. Olsun önemli değil. Tekrar ufak ufak keştirirse geri döneriz oralara. Şu an direkt değil ama kullanıcıları direkt her birine blockchain üzerinden bir belki hesap açarak yani bankacılığı blockchain'e taşıyarak yapacaklar bu işlemi. Yani kimlik doğrulama işlemini yapabileceğiz diyorlar. Hatta şey, şey Denizbank'ın bir e, C-level bir e, adam vardı dijitalden. E, adamın söylediği buydu ve bankaların şubeleri gelecekte Muhtemelen işte mesela Denizbank, Garanti, Akbank bir şube. Hani fatura ödeme sistemleri olur ya, fatura, fatura ödeme şubeleri. Onu evet. muhtemelen ki bana da çok mantıklı geldi. Senin soruna gelecek şey, hani konuştuğumuz konuya gelecek olursak katılıyorum. Yani coinler, tokenlar bunlar zaten artık e, go dedi yani. Hani bunlar gidecek ki gitmesi de gerekiyor zaten. Dediğim gibi paralar zaten şey karşı Kesildi yine. Zafer sorunu okudum. Ona geleceğim. Çok güzel bir soru. Bir Eren bitirsin. Ha, kredi olarak, olarak başlanıyor. Eren, Eren yine kesildi yine. Biraz daha geriden alabilirsen. Şey bir dakika yazıları okuyayım. Ben. Ha, şey yani siz mesela bir bankaya para yatırıyorsunuz ve o yatırdığınız para o an kalmıyor. Zaten direkt kredi olarak dağıtılıyor. Siz vadiliğe koyarsınız. Ondan para alıyorsunuz. Koymazsanız Aynı şey oluyor, sadece para kazanamıyorsunuz o paradan. Ee, hani vadeli işlem vadeli veya vadesiz var ya. Sizin paranız her şartta zaten kredi olarak birbirlerine birilerine veriliyor. Ee, dolayısıyla hani balon paranın gerçeği zaten şeylerde. Ee, şu an Bank anda... bankalarda bankalar zaten para yaratıyorlar kredi vererek, değil mi? Tabi tabi yani şey muhabbeti var ya, yani muhtemelen çok konuşulmuştur. Aynı şeyi söylemek istemiyorum ama hani siz bankaya bin lira türüyorsunuz, bunun bunun yüzde onunu işte merkez oh, merkez Reserve olarak göstermek zorunda. Geri kalan işte 9 lirasını kredi olarak veriyor falan. Öyle bir şey var böyle hatta. Evet her, her alın verilen kredinin %90'ı tekrar bankada durma şartıyla işte 100 liradan atıyorum 900 liralık kredi dağıtabiliyorsun. Böylelikle para Aynen yaratmış Şu Zafer yazmış Banking on Bitcoin belgeseli. O bir belgesel hani şeyde çıkışını inceleyebilirsiniz falan diye çıkış süreci. Katılıyorum o belgeselde çok detaylı anlatılmış. Hatta izleyenler şunu da görecektir. O belgeselde de anlatılıyor ki e, bugüne kadar hep e, Amerika e, bitcoin'i hep eyalet nezdinde ele aldı. Yani hiç federal anlamda, ulusal anlamda bunu ele almadı. İşte yani tabiri caizse Beyaz Saray bunu dikkate almadı. Geçen haftalarda çıkan bir habere kadar dedikodu da olabilir. E, işte neydi bir şeyin MSN'in, Hotmail'in erken yatırımcılarından bir neydi adı? Lampert mıydı? Bir şeydi adı? O abi, yani konuşulanlara göre Trump kendisinden yani regülasyon yapalım kripto paralarda bizimle birlikte çalış bu süreçte gibi bir şey istemiş. Böyle böyle dedikodlar geziyor tabii ne kadar gerçek? Eğer Amerika buna bunu gene gitti. Ha. Eğer ya sen Eğer... şeyi diyorsun galiba Tim Draper'ı diyorsun, doğru mu? Evet Tim Draper, aynen çok yaşa. Aynen. Eğer eyaletler düzeyinde el almaktan ziyade hani onu bırakıp çünkü hep New York Eyalet Mahkemesi falan böyle dikkat alıyor. Hatta o belgeselde de anlatılıyor. Adam bir tane savcıydı yanılmıyorsam ee, yanlışın varsa düzeltin. Ee, savcı <gülüyor> o iş yani o şeyi bıraktıktan sonra emekli olduktan sonra kripto para üzerine bir şey açıyor e, New York'ta. Danışmanlık şirketi açıyor. Hukuksal boyutu üzerine falan. Ee, yani eğer e, Amerika bunu federal anlamda ele aldığı vakit işler biraz daha değişir gibi geliyor bana. Zaten iki kurum var işte. Bir e, borsalar kurumu, bir de emtiyalar grubu diyeyim kısaca. SEC, L, C, Bunlar F, şu an hukuki boyutunu tartışıyorlar, inceliyorlar. E, muhtemelen çok yakın zamanda da bir karar verilecek. Yani Bitcoin emtia mı, gayrimenkul mü olacak? E, tabii bunun ne önemi var diye düşünebilirsiniz. Eğer MTA olursa farklı vergi koşulları geçerli olacak dünyada. E, gayrimenkul olursa farklı, fiyat olursa farklı olacak. E, bu yüzden önemli yatırımcının da ona göre hareket etmesi bekleniyor. Hatta e, ben ne zamandır böyle her fırsatta değiniyorum grupta da. E, o Temmuz ayında bir karar verilecekti. Özellikle şey kısmında G20 toplantıları sonucunda. Bu ay içinde de 20'sinde bir G20 toplantısı var. Orada bir karar, bir kripto paralarla ilgili bir karar çıkacağı kesin. Yani şey olabilir bu karar. Ya daha karar veremedik, elimizde yeterli bilgi yok, erteledik de olabilir. Biz bunu emtia olarak değerlendiriyoruz da olabilir. Ama bir karar çıkması muhtemeldir. O yüzden piyasadaki bu durgunluk belirsizlikten dolayı da olabilir. Çünkü geçtiğimiz G20'de aynı şey olmuştu. O zaman da G20'de hatta Mehmet Şimşek çıkıp hemen bir açıklama yapmıştı çok da alakasız bir açıklamaydı. Kripto paralar çok tehlikeli falan filan diye de şeyden toplandığı sonucundan tam tersi sonuç çıktı. Adamlar gayet olumlu yaklaştılar ve Temmuz'da bir karar vereceğiz falan demişlerdi. Yani şey kısmı önemli. Evet hukuki kısmı önemli. Bu arada Zafer'in sorduğu bir soru var. BTC günlük harcamalarda kullanılmaya başlanmaz ve devletler tüm borsaları kapatırsa ne olacak diye. Öncelikle BTC'nin günlük harcamalarda kullanılması şey bir konu. Tartışmalı bir konu. Yani bunu e Para olarak kullanamayacağız hiçbir zaman bence. Öyle bir şey olmayacak. Çünkü bunu devletlerin falan kabul etmesi lazım ki birçok problem var vergi kısmında. Borsalar kapanırsa ne olacak kısmına gelirse bu yaşandı daha önce. Borsalar için hiç problem değil. Borsa kapatıldığı anda başka bir ülkeye taşınarak faaliyetlerini devam ettirebilir. Sadece sıkıntı orada fiyat sokmalarda, bankalarla ilgili sıkıntı olabilir. Ama şunu da söyleyebilirim. Kripto paralar, borsalarının e, KUK2 olarak hiçbir problemi yok. E, bir, onlar ticari işletme kurup tüm vergilerini ödüyorlar. Sadece kripto para işlemi yapıyorlar, farklı bir şey yapıyorlar. Yani bir MTA gibi çalışıyorlar. Taş da alıp satabilirler. Önemli değil. Devlet için e, oradan vergi de kazanıyor ciddi boyutta. Yani kripto borsaları kapatması çok küçük bir ihtimal. Evet ya bence ülkeler bunun önünü kesmek istiyorlarsa direkt MTA deyip geçerler abi. Yani MTA der oyunun dışına atı verir gibi geliyor bana ama hani gerçekten bunların bence insanlığa armağanı için bence hani gelişmemiz için topyekün anlamda bunların bence direkt para olması gerekiyor. Kriptonun para olması gerekiyor. Günün inmesi gerekiyor. Mesela hani Zafer de sormuş ya senin söylediğin konudan bahsediyorum. İşte günlük harcamalarda kullanılmaya başlanmaz. Hem, yine hep şeye geliyoruz. Fiyata dönme konusu. İşte fiyata niye dönüyoruz biz? Kriptolar yaygın değil çünkü şu an. Fiyata dönme paraya, TL'ye, dolara dönme ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü sokakta gittiğimiz zaman diğerlerini kullanamıyoruz. İşte ne kadar yayılırsa, yaygınlık olursa kriptoların ayakları o kadar daha güçlü. Aynen katılıyorum ama şey söyleyecek çok pardon devletler kıyıp tüm borsaları kapatırsa böyle bir şey var zaten şu an İran'da var. İran kapatmış. İnsanlar ne yapıyor? İnsanlar buluşuyor birbirleriyle, birbirleriyle görüşerek al sat yapıyorlar. Yani her işte olduğu gibi bu işte de merdiven altına iner bu iş. Yani insan... şöyle şöyle bir örneğimiz var. BTC e borsası vardı. Çoğumuz bilir. Uzun zamandır selekte yazanlar bilirler. Yani uzun süredir kripto borsasında olanlar bilir. BTCE'nin serverlarının bir kısmı Amerika'daydı. Kendisi Rus, Rus menşeli bir borsa ve dünyanın en büyük beşinci borsalarından biri ilk kurulan borsalardan yani çok eski bir borsaydı. Ee, bazı kara para atlamalarından dolayı FBI BTCE'nin Amerika'daki serverlarını işgal edip yani baskın yapıp oradaki e, ulaşabildiklerini ulaşıp kripto paralara el koydular mesela. Böyle bir problem vardı ve bütün serverlardan serverlarını da yasakladılar. Aynı domainlerden giremediler falan filan. BTC bir kriz yönetimi yaparak e, serverlarını başka ülkede taşıyıp tekrar devam etti. Yani BTC bitmedi. Amerika gibi bir ülkeyi karşısına almasına rağmen bitmedi. Tekrar müşterilerine faaliyetlerine devam etti. Yani kripto borsaların böyle bir avantajı var. Bugün BTC Türk Malta'ya gitse para yatırma kısmı problem olabilir. Evet orası problem olabilir yani fiyat para nakit para yatırma kısmı problem olabilir ama e, kripto alışverişinde hiçbir problem olmadan devam edebilir yurt dışında. Evet yani yatırma noktası dediğin gibi sorun olabilir ama yani çekme noktasında ne yaparsınız mesela Bitstamp gibi borsalar var ya gerçek dolar olan. Yani USDT falan, Tether falan değil, e, dolar olan, oradan en kötü kendi hesabınıza çekersiniz. Banka hesabınıza dolar çekersiniz. Hani 3 dolar ödeyeceğinize belki 10, do 10 dolar ödersiniz komisyon vesaire falan için. Gibi gibi alternatifler bulunur bence de. Bu arada şeyi de düşünüyorum. Eğer mesela Türkiye'de e, kripto para borsaları yasaklanırsa ve fiyata dönmek zorlaşırsa, Kripto paralarla ödeme koşulları artar Türkiye'de. İnsanlar kripto para ödemeyi kabul etmeye başlayabilirler yani mecburiyetten. Madem fiyata dönemiyoruz ödemeyi bundan alalım işte bununla ödeme yapalım. Bu da bir fırsat olabilir de öyle olmamasını umuyorum. Ya aynen çok mantıklı bence öyle de olabilir. Veya hatta bundan nemal nemalanabilecek ülkeler de çıkabilir. Mesela siz... Hani Malta mesela bundan aslında çok güzel bir faydalanıyor. Binance gibi bir borsayı kendi ülkesine çekebildi. Yani biz mesela bunları niye yapamıyoruz? Bunları da düşünmek lazım. Adamlar Bank'ı geçti ya 8 ayda şaka gibi. Aynen öyle, aynen öyle ya. Niye? Kore, Kore ya öyleydi bak... ortada yani. Kore'yi de dikkat almak lazım, unutmamak lazım. Ya Kore, Kore evet, Kore biraz garibim ya. Malezya hava yolları da çok benzetiyorum ben Kore'yi. Neden? Çok, çok başarılı aslında kriptoda. Yok yok iyi la zıtlı tekleniyorlar ya. Aynı ha, evet. <gülüyor> Anladım o açıdan. Evet o biraz sıkıntılı olabilir ama ben Kore kısmında şeyi vurgulamak istiyorum. Devletin kri kripto para borsalarına yaklaşımı müke mükemmel. Yani Sırp bunun için oluşturulmuş bir finans bakanlığında komisyon var ve komisyonun tek derdi şu. Piyasalara zarar vermeden e, yatırımcıyı nasıl koruyabiliriz derdindeler. Ya yani bu çok güzel bir yaklaşım. E, önce işte banka regülasyonları yaptılar. Dediler ki işte bankalar, kripto para borsalarıyla çalışan bankalarda yatırımcıların mutlaka kimlik bilgilerinin özellikle yer alması lazım falan filan. Sonra kaldırdılar, yasakladılar. Ama bir çaba var ya. ya. Bunu görüyorsun. Adamlar diyorlar ki bu piyasa gelecek vaat ediyor ve devlet olarak biz buradan vergiden para kazanıyoruz. Ya bunu niye engelleyelim? Yani mesela Kore'de şöyle bir bakan yok. Çıkıp bu saadet zincirdir diyen bir bakan yok mesela. Bence en önemli kısmı da bu. Evet, vizyonla çok ilgili işte bu işler maalesef. Ee, bakalım yani biz de umarım çok daha fazla ilgileniriz bu işlerle ülkeye, ülkesiz. Şeyi duydum Eren, şöyle bilgi var mı? Ben duyumlar aldım. Merkez Bankası ile Hazine bir komisyon oluşturmuş. Sen çünkü şeylere katılıyorsun fırsat buldukça e, toplantılara, konferanslara falan. Merkez Bankası ile Hazine bir ortaklaşa komisyon kurmuşlar. E, kripto para çalışıyorlar. Ve muhtemelen G20'de... Çünkü bu G20'deki toplantının konusu şey... Merkez Bankası ve Finans Bakanları buluşacak, toplantı yapacak. Bu G20'de galiba ülkeler kripto paralarla ilgili şeyleri sunacaklar. E, sistemleri sunacaklar. Yani kendi çalıştıkları. Yaklaşık 7-8 aydır da hazineyle... Merkez Bankası'nın kurduğu bir komisyon var diye duydum. Sen böyle bir duyum aldın mı? Ben aslında şey böyle blockchain üzerinde bir çalışmalar gidiyor gibi geliyor bana. Yani bunları duydum ben. Bu tarz kulağıma geldi. Çok tabii net bilmiyorum ama kripto para özelinde duymadım abi. Yani kripto tarafında hatta söylediğim şey Mehmet Çimşe'nin attığı tweet falan da vardı ya. Evet, o felaketti ya. O tam bir felaketti. Ben hani o tweet'tekine biraz paralel olarak blockchain üzerinde bir şeyler yapılıyor. Veya işte en azından bir şeyler yapılmak için oturuluyor, konuşuluyor falan diyebiliyorum ama abi biz bence Türkiye'de olacak şu ben çok net söyleyeyim önce başka ses gitti herhalde önce başka ülkeler yapar faydasını görür ondan sonra biz yaparız kesinlikle bence... kesinlikle ben de katılıyorum bir toplumuz abi bizde sıfır risk var bazı şeylerde hayatta risk almadan olmuyor. Yani siz araba süreceksiniz, o bile bir risk Öğren, öğreniyorsanız yani araba sürmeyi. Bu da öyle bir şey. Yani hayatta yeni bir şeyleri denemeden, bir, ülke, ülke anlamında da, bireysel anlamda da bir adımı ileriye gidemiyorsunuz maalesef. O yüzden, evet. riskleri der, de almak gerekiyor. Evet, evet. Ben de aynen katılıyorum. Umarım e, böyle yine bir kaza kurşunu gibi bir şey gitmeyiz, kurban gitmeyiz. Bir blockchain'de, bir kripto paralarda. Şeyi ben de biliyorum. Aslında bilim dünyasında blockchain çalışmaları var. Ankara'da hatta e, TÜBİ taktı galiba. Güzel bir konferans olmuştu. Neon'un CEO'larından, müdürlerinden birisi gelmişti. Blockchain çalıştığı ee, Blockchain'di değil mi Eren? Sen hatırlıyorsun. Sen paylaşmıştın hatta. Birinci ulusal blockchain çalıştığıydı. Hatta biz sonra Antalya'da oradaki hocaların bazılarıyla bir araya gelmiştik. Çok değerli isimler var içerisinde. Yani çok teknik çalışanlar da var. Çok iyi simler var. Umarım güzel şeyler yapılabilir. Hakikaten böyle bazı bazen şeyi düşünüyorum yani LinkedIn'de falan görüyorum. Abi ne güzel beyinler var böyle hayatın keşmekeşi içerisinde kaybolup gidiyor. Türkiye'den bahsediyorum tabii. Umarım blockchain tarafında bu güzel beyinler bu şekilde keşmekeşte kaybolup gitmez. De bir şeyler yapabiliriz ama mesela neredeydi ya bu CCT Blockchain Summit'te de konuşuldu hep denen şuydu yani devletler destek olması gerekiyor bireysel olarak şirket olarak bir yere kadar bir iş yapılabilir devletin el atması lazım yani hükümetin buradan alıp bir ev vermesi lazım yoksa olmuyor yani o Ankara'daki kurultay e, TÜBİTAK destekli miydi yani bir devlet kurumu vardı galiba değil mi TÜBİTAK işin içerisinde ama bir direkt hani onun böyle yaptığı devlet bir şey değil ama bakanlar falan vardı diyebiliyorum. Sen o hocalarla görüşünde şey izlenimin nasıl oldu yani nasıl bir kurultay olmuş faydalı olmuş mu e, güzel geri dönüşler olmuş mu bir kararlar alınmış mı falan. Aa, ya evet çok doğru bir şey söyledim ben mesela hep şeye bakıyorum e, konuşuluyor konuşuluyor sonra ne oluyor abi televizyon programları da öyle. Siyaset programları, teknoloji programları, bu senin söylediğin gibi yani karar alınıyor mu? Yani biz burada bunu konuştuk, oy birliğiyle karar verdik ve bunu yapacağız gibi şeyler. Ben hiç öyle bir şey almadım. Tamam, mesela aynı öyle bu gece siyah pump yapacağız mesela. Bu kadar kişiyiz, kararını alacağız, yapacağız. Evet, bir, bir sonuç olsun değil mi? Yani bir, bir adım gidelim ya, bir adım gidelim. Konuş konuş hop bitti. Böyle gaz alıyoruz, birbirimize network yapıyoruz, insanlarla tanışıyoruz. Evet. E, ama sonra hani böyle bir insan bir sonuçla görmek istiyor. Yani orada izlenim diğer hani neler oldu başka? İşte teknik taraflarını konuşmuşlar. E, ondan sonra şeyler falan ne onladı hani bu sanal para. Yani daha doğrusu gerçek şu andaki çok pardon. Evet Eren bir anda havuz başında olduğu için tabii etrafında kalabalık var. Ses kesilip gidip geliyor. Hani bu arada Kubrick Keane Executioner okuyamadım. Hoş geldiniz. Heh, uçak geçti de. Yani o şekilde. Orada da denen hep devletlerin destek vermesi lazım, destek olması lazım. Gibi gibi. Ya bir de şey var arkadaşlar. Ben mesela şunu da görüyorum. Ben pazarlama kökenliyim, dijital kökenliyim. Şeyi de çok fazla görüyorum. Yani şu an Dünyada bazı markalar öne çıkmak için direkt blockchain'i yapıştırıyor geçiyor. Yani Samsung bilmem neyinde blockchain'i kullanacak. Pop diye her yerde bir haber oluyor. Her yerde çıkıyor. Ne oldu? Samsung adını adını tabiri caizse bedavadan konuşturmuş oldu kendini. Markalar için konuşulur olmak şu an çok zor bir şey. Dolayısıyla dünyada böyle ve, ve, ve, ve ben şunu savunuyorum hala söylüyorum. Blockchain'in şu anda e, büyütülecek bir teknoloji değil yani bir markanın işte Samsung'un işte blockchain patlattık falan gibi işte diyeceği bir konu değil. Evet olacak ben de inanıyorum. Çok da gelişeceğini düşünüyorum şu an henüz öyle değil. Yani biraz şey var İnsanlar BTC'nin 19K yani daha doğrusu şirketler Bitcoin'in 19K eşittir işte blockchain teknolojisi gelişiminden faydalanıyorlar. Evet evet yani bitcoin zaten dediğim gibi 19'lara kadar gitmeseydi 19 binlere 20 binlere hatta blockchain bu kadar popüler olmazdı 2 2 daha 4. Mesela bir videomda şey demişsin onu izledim işte yazın yaptığım planlarda hesaplarda demişsin ki işte en fazla aralıkta bu 5k olur 5000 dolar olur işte biz de ona göre hazırlık yaparız işte ona göre ben trade planlıyorum yatırım yapıyorum falan demişsin. Fakat 19K oldu. Yani piyasanın büyük bir kısmı beklentisi ortalama senin ise düşün insanlarda ne kadar etki yaptığını 19K'nın. Ya kesinlikle yani biz o zaman Slack'te de konuşuyorduk. Ee, şey herkes işte diyor ki o zaman 4000 bin dolar falandı. 3800 bin, sekiz bin. İşte bu hızla giderse yani yapılan hani ne bileyim tekniğine bakıyorsun, bir şeyine bakıyorsun. Tabii bunda doğru düz hiçbir şey de çalışmıyor şu an ama 5000 bin dolar güzel bir e, ilerleyiş. Ama bir anda bir arttı bir ara her gün bin dolar falan artıyordu ya. Yüzde on, yüzde on beş artıyordu. Evet özellikle e, Ekim'de ya da Kasım'da CBO'nun işte Future Futurları açıklamasıyla birlikte 7K'dan 19K'ya kadar çok kısa sürede gitti ya. Ya evet ya Futurları haberleri olumlu etki yarattı ama Futurlar ne zaman başladı? Hatta ben böyle birebir takip ediyordum. Ee, şey, ilk Futur'da değil de ikinci Futur'da adını tam hatırlayamıyorum şu an hangisi Nestlec olabilir. Açtı abi çok net söyleyeyim. Bak günü gününe ya böyle direkt hafızamda kazılı şu an. O onu açtı. Direkt o günkü yani o günden beri sürdürülebilir şekilde düşmeye başladı bitcoin. Bunu hep söylüyorum. Ben hatta bazıları diyordu ne alaka falan filan ama çünkü balinaların artık şu an bitcoin almasına ihtiyacı yok. Ha Bitcoin'in marka değerini düşürmeme ihtiyacı var. illaki ki var. Ama e, bitcoin almaya ihtiyaçları yok şu an. Para kazanmak için. Ya, evet bu çok tartışılan bir konu. İşte çift taraftan kazandılar gibi işte önce spot piyasalarda Bitcoin'i alıp fiyatını şişirip 19K'ya çıkarıp işte sonra 19K'da hem future piyasalardan satış short verdiler hem de spot piyasalardan 19K'dan elinden Bitcoin çıkardılar. İşte fiyatı da aşağı çektiler gibi üç şeyler var, teoriler var. E, bu adamlar çok para kazandı buradan. Deli para kazandılar eğer bunu yaptılarsa. E, ben de şunu söylüyorum. Yani aynı şekilde Spot piyasalardan 6K'dan Bitcoin alıp e, futureda da long açıp fiyatı tekrar yükseltip yine çifte kazanabilirler. Yani bu, bunun karşı teorisi de var. Bence ben, ben, öyle tam olmadı o iş. Yani ben şeye benzetiyorum. Onu da yapıyorlar zaten. Dediğin gibi. Mesela iki kişi oturuyor. Hani çok böyle abiyane bir tabiri ama iki kişi oturuyor mesela. ikisi de balina. Bir tanesi diyor ben işte hani bu aslında sınavı iddiaya girmektir ya. Bir bahis açmaktır baktığınız zaman ben, tabii, tabii. ben ileri tarihli olarak düşeceğine bahse giriyorum çok böyle hani anlatılabilir olsun diye söylüyorum ben mesela işte ikimiz oturuyoruz böyle ben diyorum ki e, bitcoinin düşeceğine bahse girdim e, kanka sen satsana ellerin diyorum ben o satıyor bitcoin düşmeye başlıyor benim dediğime geliyor ben kazanıyorum o da yüksekten satıyor o da kazanıyor ben daha çok daha çok kazanıyorum o da kazanıyoruz şimdi sonra diyor kanka tur ben ne diyor şimdi ben <gülüyor> Bu sefer o yükseleceğine dair bahse giriyor. Kazandığımız parayı ben gömüyorum. Bitcoin yükseliyor. Yükselince de kazanıyorlar. Gibi gibi. Ben hatta böyle bir senaryo yapmıştım şeyde. E, bir videonun bahsediyordun galiba. Ben de hatırlıyorum. E, ama ben geleceğini düşünüyorum. Bu vadeliğe kaçan bu CME'nin, e, Neste'in tabiri caizse çaldığı hacimler var ya, paralar var ya. 19'lardan 6'lara. Şu an ne kadar? Ha, tabii içinde Tether'in e, şeyi de var. Illaki. E, Balon kısmı da var. Teserin pamplanmasıyla yapılan e, yükseltme de var ama bu e, vadeli işlemleri giden para gelecek bence. Bir haber mesela çıktı. Çok böyle dikkat çekmedi ama benim çok dikkatimi çekti. İşte Nestec ve işte neydi? idi sanırım. E, kripto para borsası, borsası açıyor diye. İşte evet şuna... ve açılıyor. Yakında açılacak. E, şeyde e, YouTube'da falan videolar yüklendi. İşte Hatta işte. grupta tartışmıştık onu. Doğrudur. Yani onlar açılsa o para gelecek. O adamlar, o borsalar o kendilerine aldıkları bu hacmi öyle hani langır lungur ben dağıtacaklarını düşünmüyorum. Kendi borsalarına değerlendireceklerdir. Ve hani ben <gülüyor> hatta yeni bir sezonunun bahane haberi bu olabilir. Evet o da olabilir. Doğru. Nasdaq açılabilir. İşte bir G20 toplantısı var. Ben de ondan umutluyum. Bu ikisi şeyler olabilir. Ben yalnız daha büyük bir problemle problemden bahsedeyim. Borsaları konuşuyoruz. Şimdi Zafer de sormuş oradan aklıma geldi. Borsalara işte soruşturma açıldı gibi. Şu an en büyük şey future piyasalar CBO yanlış hatırlamıyorsam. Pardon CME. CME fiyatı üç yerden çekiyor. 3 tane borsadan alıyor. Bir tane Amerikan borsası it bit olabilir tam hatırlamıyorum. Gemini ve de Bitstamp galiba bu borsalarda future'ları etkileyecek manipülasyon yapıldığı söyleniyordu. soruşuna bundan açıldı. Konuyu buradan bağlayayım. Arkadaşlar borsaların denetimi yok. Bu felaket bir şey. Tamamen ee, Kraken de vardı aynen. Yani tamamen yazılımlarından ibaret şeyler görüyoruz. Mesela Tether konusuna da buradan konuyu bağlayabilirim. Şöyle bağlayacağım. Bitfinex'in Tether şey Bitcoin'i pompalamamız için Tether'ı basmasına da çok gerek yok. O kadar büyük hacimli bir borsa ki sistemindeki yazılımda ufak bir değişiklikle hem Bitcoin yaratır hem Tether yaratır. Hiçbirimiz farkına varmayız çünkü borsanın bir denetimi yok. Kimse yani soru tam olarak şu. Borsaya yatan parayla fiyat parayla borsada dönen varlıkların değeri birbirine eşit mi? Mesela borsada dönen Bitcoin hacmiyle borsaya yatan para miktarı birbirine eşit mi? Bunu bilmiyoruz. Yani elimizde hiçbir veri yok. Ve bütün borsalar için böyle. Türkiye'deki borsalar için de böyle. Kesinlikle çok doğru. Hatta ben de şunu sorayım. Ben şu an mesela açtım Bitstamp'ten veya X bir borsadan Ripple'ın, örnek veriyorum, Ripple'ın değerine baktım. Bana dedi ki 70 bin Satoshi atıyorum. Sen açtın o an. İkimiz acaba aynı şeyi mi görüyoruz? Sen atıyorum mükemmel bir tradersın. Ben çok daha acemiyim. Acaba ikimiz de aynısını mı görüyoruz o anda? Acaba segmentasyonlar yaparak belki de bana bana şeyi daha cazip rakamlar gösteriyor belki de. Çünkü ben bu bir yerden ben bunu duymuştum. Bir ee, bir şey forex sitesi inan adını hiç bilmiyorum bir e, yazılımcıya web sitesi yaptırıyor ve iste, istediği şey şu. İstediği şey şu dedi gitti yine. İstediği şey şu. Biz çok iyi bilene farklı bir rakam göstermek istiyoruz. Daha az bilene daha farklı bir rakam göstermek istiyoruz. Aslında bu tamamen yasa dışı bir şey. Hani Tabii aynı... hayır, aynen yani. öyle. Abi. Bunu da yapıyor olabilirler. Atıyorum. Hani... Diyorum, Bitcoin bende 6400 dolar. Belki sende daha farklı bir şey görünüyor. Biz oturup onlara bilgisayardan kontrol ediyoruz habire. Yani manipülasyonu bizim... Yani bilemeyiz yani Ma maalesef ay ee, evet hiçbir veri yok eli. bak hiçbir veri yok elimizde ya evet öyle olabilir ama işte şöyle bir yerden açıklama yapıyorlar işte şöyle denetim açıklıyor. Arkadaş hiçbir şey yok. Diğer konu da borsalarda işleme girilen kripto paralarla ilgili de aynı şekilde elimizde bir veri yok. Bugün SPK'ya bir şirket hisse seneti başvurusu yaptığında bin bir tane çeşit denetimden geçiriliyor, evraklar isteniyor, denetimler var, işte süreçler var. Yani SPK'da, BİS'te oynadığınız herhangi bir hisse de şüpheniz var mı? Yok. Ama borsalarda öyle değil. İşte şu an bunlar e, regülasyonu olmayan bir piyasanın büyük yatırımcılar için problemleri. Yani ben şey de zannetmiyorum, onu da söyleyeyim. Balina dediklerimiz de böyle işte çok kurumsal firmalar değildir. Muhtemelen kurumsal olsalar bile kazandıkları paranın bir kısmını burada değerlendiriyorlardır gibi geliyor bu sorunlar aşılmadan da yani kripto para piyasalarındaki bu denetim problemleri aşılmadan da o beklediğimiz işte iki balinanın üç balinanın belki yön verdiği fiyatlardan kurtulamayacağız diye düşünüyorum kesinlikle öyle gibi duruyor zaten Biraz daha zaman gerekiyor işte. Konu ya şey çok acı değil mi Eren? Yani şu anda bütün piyasa ya şöyle yüklü bir alım gelse de rahatlasak diye konuya bakıyorlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü hepsine yukarılardan satıldı bu bitcoin. Evet yani bütün piyasanın şu an tek umudu ya yüklü birisi gelsin de alsın bir tane işte balina gelsin de alsın rahatlayalım. Kimse yani piyasa bu durumda. Kimsenin derdi bitcoin kullanılsın falan filan değil. Değil değil. Tamamen spekülatif. Yani kar kazançla işte bir yerden alıp yukarıdan satmak gibi yani spekülatif. Tamamen öyle bakıyorlar. Twitter'da herkes bitcoin'i artırın diyorken şimdilerde görüyorum dolar artırın diyorlar. Yani çok çok psikolojik abi. Yani şurada bitcoin 40 bin dolar olsun herkes deli gibi tekrar bitcoin'i artırın. Bitcoin hani elinizdeki bitcoin miktarını artırmaya bakın. Hani olay var ya dolar art. Şimdi de dolar deniyor. 40 bin olsun bitcoin. Gene konuşuluz. Gene Artırın. Artık. Evet. Hatta yine bir sorun daha geldi aklıma. Bitcoin bu kadar oynakken ödeme aracı olması çok büyük problem. Yani bir ödeme aracını bu kadar oynak volatil bir fiyatla yapamazsın. Aynen öyle. Yani Bitcoin'in e şu an en büyük düşman dediğin gibi bu kadar oynaklı. Yani özellikle mesela kriz zamanlarında. Ben mesela bunu yayınlarda da diyorum kimse kusura bakmasın. Bugün hani kriz yaşayan bir ülkeler gidip de yani yarın 3 bin dolarda 30 bin dolarda olan, olabilecek bir e, parayı almaz bir kripto parayı almaz adam yani kriz zamanları özellikle hani şu an dünyada to, to, hani global bir kriz varsa şayet e, hayetleniyor ya 2018 ekonomik krizi diye e, evet. kimse gidip almaz onu abi hakikaten almaz yani e, çünkü, çünkü insanlar risk ister yani para kazanma falan değil derdi olmaz da ne olur? Paramı koruyayım ben. Derdi o. Derdi o. o Peki şey şeyini düşünüyorsun. Yani şimdi biraz blockchain'i gömdük. Biraz bitcoin'i de gömdük. Lafla. Kaçta göz arasında. Peki altların durumunu değerlendirirsek bu bitcoin'den bugün şeyde gördüm bu soruyu da o yüzden sormak istiyorum. Bu arada Kubrick çok hoş bir şey yazmış. Neyse onu sonra geliriz bugün Bloomberg'te Alt'a sordular bu soruyu. Cevabı da çok kötüydü bence. Ee, soru şu. Altlar ne zaman Bitcoin'dan bağımsız hareket etmeye başlayabilir? Ve ee... neden? Ve neden? Abi bence altların bağımsız hareket etmesi nasıl olur biliyor musunuz? Yayılımlı olur. Şu an insan yani insanlar ne zaman Bitcoin veya alt koyun bir dakika uçak geçiyor da çok pardon. Ha geldim şimdi. Altlar ne zaman bağımsız hareket etmeye başlar? E, Yayılı mı olduğu zaman? Şu an bence bir grup var. Hepimiz bir grubuz dünyada kripto para al satı yapan ve hepimiz aynı duygularla hareket ediyoruz. E, balinaları dışarıda tutuyorum. Bit, Bitcoin yükseliyor, e, ya yani Bitcoin düşüyor, alttan hemen Bitcoin'e geçiyoruz falan hani gibi gibi böyle işlemler yapıyoruz. Bence onun e, bağımsız hareket etmesi eşittir. yayılımla çok alakalı. Yani yayılım ne kadar çok kullanılırsa sağda solda. Yani şunu demek. Şu o zaman yapalım. şöyle diyebilir miyiz? Yayılım e, yayılım ne? konusunda da. Ya şunu, şimdi mesela Ripple bankalarla çalışıyor ya, bankalarla anlaşıyor. Ripple hatta bu Avrupa'daki Santander bankasıyla işlem yapmaya başladı bu arada. Bir senaryo düşünelim kafamızda. 60 yaşında bir amca para gönderecek. Gitti bankaya dedi ki işte sen standart bugüne kadar işte 50 senedir gönderdi parayı atıyorum 20 euroya gönderiyor. Dedi ki hiç bir kripto para falan yok. Hiç unutalım gitsin şu an bu senaryoda kripto parayı. Dedi ki amcacım bak işte şöyle güzel bir şey var. Bunda gönderirsen işte 10 euro verme, vermek yerine 1 euroya gönderirsin. Adam da Aa ne güzel 9 euro cebimde kalacak. Ben bunda göndereyim. Hop ne yaptı abi adam? Ripple aldı aslında. Ripple'la gönderdi karşı tarafı ama adamın haberi bile yok Ripple'la. Belki de böyle bir şey. Bunlar olacak. İşte bunlar altların daha bağımsız hareket etmesini sağlayacak. Adam Ripple alacak. Belki elinde Ripple tutacak ama Ripple tuttuğundan haberi yok. Haberi olmayacak 60 yaşındaki adamın. Böyle durumlarda da bunun gibi insanlar alsat amaçlı değil de başka amaçlar için günlük hayatında kullanım amaçlı olarak kripto parayı aldığı zaman onun derdi başka olacak daha çok. Süper. Yani zaman, yani olay şu değil mi? Ekonomiye yani coinler, bir ekonomiye ne kadar hızlı entegre olursa kullanımı herhalde artar. Kullanımı artarsa da artık Şu insanlar Bitcoin'den bağımsız e, fiyatlandırma yapabilirler. Şu an öyle değil mi? Da hepimiz tek vücut hareket ediyoruz bence. İş amacımız e, dolarımızı, paramızı artırmak e, belli şeyler var. işte. özellikle bu Kasım Aralık'tan sonra ne oldu? Kasım aralığa kadar yani alt baharını ne zaman görmüştük? Mayıs 2017 gibi görmüştük. Ondan sonra e, altlar bir çakıllı abi ne zamana kadar Aralığa kadar hep Bitcoin vurdu vurdu yükseldi. Sonra ne oldu Aralık'tan sonra e, şu an hep bir paralel gidiyor alt Bitcoin düşüyor alt koin düşüyor. Bi, hatta ne, nasıl bir şey var ben böyle bile aslında al sat yapıyorum. E, Bitcoin bir düşerse alt koin beş düşüyor. E, Bitcoin bir çıkarsa alt işte beş çıkıyor dört çıkıyor falan. E, böyle bir paralellikte gidiyor şu an. E, yani şey demek istiyorum. Bu bu döngü ne zaman kırılır? İşte hani anlatmaya çalıştığım senaryolarla kırılır. Ripple mesela. Ben de bir örnek vereyim bir dakika. Ben de bir örnek vereyim. Ondan bir yorum alayım hem Kubrick'te Kubrick'ten de yorum alalım. Şu anda dünyada ciddi bir kumar kitlesi var kasinolarda. işte sanal oynayan. İşte mesela Facebook'ta Zinga inanılmaz bu konuda. İşte Türkiye'den de çeşitli firmaları satın alıyorlar. İşte benzer kumar oyunlarıyla. Mesela Funfair'in insanlara kendini sanal kasinolarda kabul ettirmesi, işte blockchain kullanarak güven yayması gibi gibi bir olursa mesela Funfair bağımsızlaşır mı Bitcoin'de? O da işte biraz şeye geliyor, yayılıma geliyor yine. Tabii tabii da... aynı aynı konu yine yayılım. Ama o düşünsenize da... mesela internetten kumar oynayan insanlar artık Funfair'i beğenip, e, çünkü ciddi bir dünyada kumar kitlesi var biliyorum. E, Benimseyip kullanmaya başlarlarsa eğer, Funfair artık Bitcoin'den bağımsız fiyatlanması gerekmez mi? Evet, yani direkt adamın, çünkü derdi Bitcoin değil ki. Adam kasinoda, makinede dolar kazanmanın peşinde belki. Hatta belki dolar bile değil, direkt Funfair token'ını büyütme peşinde. Ya da dolarını büyütme peşinde. Belki kuruna bile bakmıyor adam fan, fan, fan coin'i alırken, fan token alırken. BD coin'i <Gülüyor> bile. Misal. Böyle bir senaryoda. Bu da zaten yayılım aslında. Hani seni bu örnek şey gibi oldu. Ee, yaşlı amcanın bankadan gidip Ripple'ı bilmeden işlem yapması gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani sonuçta bir ihtiyacı için bunu alıyor. İşte Ripple alması gibi. Transfer için. Veya kumar oynaması için fan gibi. Yani adam spekülatif değil. Kullanmak için alıyor. Ve fiyatından bağımsız kullanan kullanıcıların sayısına kadar artarsa BTC'den bağımsız bir fiyat olur. Mesela şey demiş. Reklam önemli demiş BTC için. Ee, orada şey diyelim. Bence reklam değil de itibar diyelim. Hatta işte doların, TL'nin, fiyatların adı Türkçe'de işte itibari para diye geçiyor ya. Ona itibar diyelim. Daha güzel olur. Bitcoin'in itibarı biraz farklı dolardan dolara göre. Mesela doların arkasında bir hegemonik güç var. Amerika var. Ya da her fiyat paranın arkasında bir hegemonya var. Ama mesela işte BTC'nin itibarı bir hegemonya oluşmadı. O spekülatifle biraz şişir, şişirildiği için de diyebiliriz. Evet aynen. Reklam çok önemli fanfare için. Bir de mesela şey diğer senaryoda ne olabilir? Yayılım dışında Bitcoin o kadar düşer ki, hani şu anda da şöyle bir algı var ya, yani bu algı pompalanıyor genelde. Bitcoin miktarını artırmak önemli. Gerçi demin ne dedim, bu ara Twitter'da işte dolar miktarını artırmanın da önemli olduğunu söyleyenlere denk geldim. Belki de hani Bitcoin düşer, düşecek, çok daha düşecek, bir şeyler olacak falan. İnsanlar Bitcoin miktarını artırma değil de dolar miktarını artırmanın peşine düşecek. Adam girecek mesela Binance'tan Ripple dolar işlemi yapacak mesela direkt hiç Bitcoin'e bakmayacak. O zaman bunu yapan insanlar ne kadar çoğalırsa bu da ikinci bir cevabım olsun. Hani bunu yapan insanlar ne kadar çoğalırsa işte o zaman da dilerim ki olan bu değildi. İlk ilk başta bahsettiğim olur. O zaman bir al Bitcoin daha şey hareket eder, bağımsız hareket eder. Şeyi merak ettim ben. Alt ne cevap verdi şeyde Bloomberg'te. Ya Alp çok tutarsız bir şey söyledi. Sadece dedi ki işte altcoin'ler ne kadar çok iş yaparsa, teknolojisi ne kadar iyi olursa o kadar BTC'den bağımsız BTC çok ilkel. İşte altcoin'ler ne kadar ise o kadar BTC'den bağımsız olur dediler de bence doğru bir cevap değil. Yani şu an teknolojisi çok güzel olanlar da var ama Ethereum devri yani Ethereum'a devrim diyorlar. Bitcoin'in yerini alma ihtimali olabilecek bir şey diyorlar ama henüz Bitcoin'den bağımsız değil. Yani burada ya Bitcoin'in itibarı zedelenecek, kırılacak, bir şey olacak. Ya devletler kripto paralarla ortak bir iş yapacaklar. Bitcoin'in ikamesi bir şey yaratılıp öyle tahtınlar edilecek. Veya işte az önce senin de konuştuğumuz gibi Ripple veya Funfair gibi kullanım alanları genişleyen kripto paralar, insanlar ihtiyaçları için bunu kullanacaklar. Bitcoin'den bağımsız olacak. Yani aşağı yukarı üç tane fikir var aklıma gelen. Ama Alp'in söylediği şey değildi. Yani tatmin edici bir cevap değildi. Anladım. Olay sadece olay sadece şeydi çünkü teknoloji iyi olması değil. Mesela Wisdom'la geçen hafta burada sohbet yaptık. Sana da ulaşmaya çalıştık, ulaşamadık. Onun da ilginç bir yaklaşımı var. O olaya tamamen spekülatif bakmıştı. Ee, şey sorduk. Dedik ki bir kripto para alırken neye dikkat etmek lazım? İşte Gems'e bakarken neye bakıyorsun? E, yatırım yaparken neye bakıyorsun? Başındaki adamın aç gözlü olmasına bakıyorum dedi. Çok ilginç bir yaklaşım. Yani başındaki adam ne kadar çok para kazanmak isterse ben de para kazanırım diyor. Ya orada ama adam siken bir iş yapar o zaman. Vurur, vurur. A, işte evet buradaki sıkıntı bu tamamen bir trader mantığı diyor ki yani ben girerim erkenden e, çok önceden gemse işte biraz yükselince ben satarım sonrası önemli değil aslında piyasaya zarar veren yaklaşımlar yani hani ben tabii konuşmayı dinlemedim tamamını ama e, aç gözlü olması bilemedim ya hani o Tam bir şey diyemedim yani. O... Ya mesela şey işte Tron'un başındaki adam. Adı neydi? Tim miydi? Yok Tim değildi hatırlayamadım. Yazarlar burada herhalde. Justin Justin. tane Bravo. Mesela Justin işte çok aktif her yere gidiyor. İşte bir açgözlülük de var herhalde. Yani açgözlülük derken illa para olması anlamında değil. Yani şirketi büyütme açgözlülüğü var. Tron'u yayma açgözlülüğü var. Agresif saldırgan. Ha bu adam para kazandırır diye bakıyorsun mesela. Evet o mantıklı adamda şey var pazarlama e, var yani adam pazarlama yapıyor aslında. Bu da önemli yani pazarlama da çok önemli. Siz istediğiniz kadar iyi bir şey yapın bunu yapamayan kişilerde <gülüyor> adam güzel bir iş yapmış pazarlaması yok abi yani yapamıyor anlatamıyor bir şey olmuyor. Bu biraz piyasada da bu spekülatif gidiyor ya zaten. İnsanları heyecanlandırmak, coşku vermek... ...işte Ali Baba'nın kurucusu Jack Mali ...bir fotoğraf atıyor. Oradan bir şey çıkıyor... ...falan. Bu just insan. Bu yani... ...yoksa eğer o noktada dediyse katılıyorum. Yani hani pazarlama birazcık... Iş... Tabi tabi. Pazarlama konusunda. Yani adam... Evet. ...bir an önce bu işi büyütmek istiyor. İşte para kazanma derdinde belki. Buna bakıyormuş. Özellikle temel analiz yaparken. ilginç bir yaklaşım geldi. Ben de mesela mantıklı, kısmen mantıklı yani up, özellikle gems bulmak için olabilir ama mesela Justin de Tron da bana hiç güven vermiyor. Mesela aramızda işte Kubrick ona zaman zaman sorun Eğer Verse ile ilgili bir sıkıntınız varsa ne zaman pump yiyecek falan diye merak ediyorsanız Kubrick'e sorabilirsiniz. Ama Tron'la Verge bir türlü ben şey yapamadım. Çok bana riskli geliyorlar. Çok hızlı yükselip çok hızlı düşebilen coin'ler. Muhtemelen başındaki insanlar da bu açgözlülük tanımına uyuyor herhalde. Evet. Yani Verge mesela, Verge mesela benim elimde de olan bir CoinVerge ama uzun vadeli tuttuğum bir proje değil. Bir türlü şey olmuyor. Yani marketing tarafı da yok mesela. Justin Sun, e, Tron çok daha gerilerden geldi ve marketing anlamında da geçti bence Verge'ü. Ee, öyle yani ben, mi... ben... Görüm. Bu arada Kubrick version ne zaman çıkar? Ne zaman yeni bir pump gelir falan? Kulağımı senle yani haberin olsun. Süper. Şey abi mesela ben bir bir bir şey yatırım yaparken e, mesela önceden şey çok fomo yaptığım zamanlar oldu. Ya yani eyvah proje kaçtı işte bilmem ne oldu. Falan. E, mesela artık şeye bakıyorum. Ya ben hani bir projeden ICO dur veya işte e, Toak'ındır veya yeni başlamış bir projedir falan. Ee, şey diyorum ya kendi kendime, hani on kazanmak zorunda değilim. On kazanma e, riski için elimdeki parayı hani çok büyük riske atmanın hiçbir anlamı yok. On kazanmak zorunda değilim. Daha sonra gireyim, e, üç kazanayım, dört kazanayım garanti olsun. Başım hani hani bir laf var ya kafanızı yastığınıza gece koyduğunuz zaman rahat uyuyamıyorsanız boş verin unutun gitsin. Hakikaten ben onu diyorum onu savunanlar. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil yani. Şey hakikaten bu piyasada bence şey var. Vagon hani bu vagonu kaçırdıysanız öbürünü atlarsınız. E, yatırımcının <gülüyor> problemi zaten sabretmesi sab yani sabır edememesi daha doğrusu. Devamlı işte fiyatta kalamaması. Bir de bence şöyle bir problem var algı olarak insanlarda. Bitcoin 7K'dan 19K'ya yani eşyanın tabiatına aykırı bir şekilde çıktı. Çok kısa bir sürede. İnsanlar hala bunun etkisinde. Yani her pumptan sonra şey bekliyorlar. Ya evet şimdi çıkış başlıyor işte. Şimdi gidiyoruz. Tamam bu sefer 12K, bu sefer 13K. Yani şey farkında değiller. Böyle bir şey olmayacak uzun bir süre. O belki spekülatifti, manipülatifti. Yani o zaman alacak artık. Önümüzde çünkü çok fazla direnç noktası var. Çok büyük bir haber gelmediği sürece ki o haber de tartışılır yani. O 19 kararlısı olmayacak ama insanlarda böyle bir algı var. Onu hissediyorum. Evet. Ve mesela Bitcoin'de de o hacim yok. Ya o geçen senelerde öyle hacim oluyordu ki onu görüyorsunuz. Şu an mesela aylardır yok o hacim. Yani mesela 9.900'lere falan çıktı ya bir geçenlerde. 10.000'e 10 değdi falan. Diyordum yani yine hacim yok ki. Yani bir bir şey yok. Geçen seneki o hareketleri e, fark, hani bilenler bilir. E, o şey yok, hareket yok. Mesela benim de temel temel analize göre, yani hiçbir e, şey söylemiyorum. Destek direnç noktasına göre söylemiyorum. Ben insanların coş için tekrardan o eski kıvama gelmesi için e, 12 bin doları görmesi gerektiğini düşünüyorum Bitcoin. O 12.000'i görecek, ondan sonra tekrar coşkulanacak. Hani tabii ki sonradan direkt 12 gösterip de düşürebilirler ama ben hani 12'ye gelene kadar o coşkun olmayacağını düşünüyorum. Bence de, bence de. Yani 12, yani 10K psikolojik direnci var şimdi. Onu bir kırmak lazım. Dediğim gibi yani 12K'yı falan görürse yine bir hareketlenme, hacim artışı falan olabilir. 17K'yı görmeden de zaten yani 15K'yı geçmeden diyelim. 15K'yı geçmeden de yeni bir ATH yani yeni bir rekor gelmez diye düşünüyorum ben de. Ve bu zaman alacaktır. Bir de şey var. Şimdi e, Türk parası konuşalım mesela biraz da. Ben mesela şirkette söylüyordum. İşte Bitcoin 10-12 12.000 TL falan. E, alın alın saadet zinciri diyordu adamlar Bitcoin'e. 13 oldu, 15 oldu, 17 oldu, 20, 30, 40, 50'de millet aldı gözü dönmüş şekilde. Bana saadet zinciri diyenler. Gözü dönmüş şekilde bitcoin aldı. 60'tan 70'ten alan var. 70 bin TL'den. Ee, şimdi o adamlar bekliyorlar. Ya e, küfredip satıp bozdular. Ama bir kısmı da bekliyor mesela. Çıksa da tekrar lanet olsun istemiyorum deyip e, en azından yatırdım parayı alayım diyenler. O adamlar da bitcoin çıktığı zaman 13, 14, 15'e, 18'e, 20 bine e, tekrar kar bir şeye gelebilir. Onlardan da bir e, ne onladı? Bozma şeyi gerektiriyor. İşte onlar yukarı gitmemizi engelleyecekler muhtemelen. İşte adam diyecek ki ya net olsun işte 6 aydır, 1 senedir bekliyorum. İşte tamam şimdi zararımı telafi ettim. Kafa kafayayım ben satayım buradan. İşte bu bekleyen insanlar devamlı sattıkça işte direnç direnç noktaları güçlenecek. Bize de zaman kaybettirecek. Yukarı gidişimiz her zaman gecikecek. Aynen öyle. İşte. Bakalım biraz daha zaman gerekiyor. Piyasa tatsız tabii. Piyasa tatsız olunca mesela şeyler bile öyle. Piyasa yani YouTube'da mesela kanalı bile çok yansıyor bu. Adam mesela e, para kaybetmiş. Geçen biri yazmış e, işte 100 bin liram 20 bin liraya düştü. Ne yapayım? Yani e, bu adamlar mesela sadece artık parayı nasıl çevirebilirim onun için geliyor. Yani Piyasa taslutsuz olunca mesela bir şeylere bile her yere yansıyor bu. Twitter'a yansıyor, YouTube'a yansıyor. İnsanlar izlemiyor mesela, ilgilenmiyor, kopuyor, uzaklaşıyor. İzlediği zaman hatta şunu düşünüyor. O kaybettiği parası aklına geliyor. Aklına geliyor diyor. Düşünmemek istiyor, kaçıyor mesela, uzaklaşıyor kripto paralardan. Ya bunun en güzel örneği şeydir herhalde. Google Analytics'teki e, Bitcoin aramalarına bakınca yani fiyatta da paralel hatta ...daha fazla düştüğünü görüyoruz. Evet, evet. Çok doğru bir nokta. Direkt ben onu bir karşılaştırmıştım. Aynısı ya. Hani şeye bakmamıza gerek yok. Fiyat e, CoinMarketCap'ten Bitcoin'e bakmaya hiç gerek yok. Hakikaten yani şaka bir yana ama... E, ...şeyle aynı. Dünya e, sor, sorgusuyla Bitcoin'in aynı fiyat. Yani, bir de bu arada sözünü kestim. Kübrik mesela şeyden bahsediyor. Yeni bir harp gelecek yani. Yeni bir herhalde çıkış anlamında söylüyor. Üçüncü bir çıkış. 2014. 2017'deki çıkış. Bir sonraki çıkış daha bekliyor. Bu ne zaman olur sizce mesela? Böyle bir şey olursa ne kadar zamanınız var? 2014'teki gibi uzun bir süre beklenir mi? Yoksa daha kısa süre mi olur. ya iki, iki, Ben mesela bakmıştım. 2014'teki senaryoya göre çok aynı gidiyoruz şu an. Formasyonları bile neredeyse böyle birebir aynı gibi. Ama 2014'tekine göre biraz daha sert geçiyor düzeltme. Bence bir, biraz daha böyle bir 2-3 ayı daha var gibi geliyor bana. Ama öte yandan şu korkutuyor beni. İnsanlar çok fazla insan yükseliş bekliyor şu an. Çok fazla insan yükseliş bekleyince de genelde tam tersi oluyor ya piyasada. İnsan, i̇nsan senin de söylediğin de yükselsin. İklentisi beni korkutuyor şu an. Bir yandan da şey var. 6K'ların dip olduğu teorisi de var. Öyle teknik analizlerde çalışan teknik analizler de var. Evet, bir peki ki... şey diyeceğim. Mesela Kübrük'te 2019-2021 arası bekliyor böyle bir çıkış. Ya Neden 2014 formasyonuna benzer bir formasyon bekliyoruz? Mesela 2018 yılı içinde belki 19K olmayacak ama hep Kubrik'in dediği gibi donuts piyasasına gideceğiz? Yani yatay mı gideceğiz? Neden aynı formasyonu bekliyoruz? Yok ben şey dedim. 2014'te çok paralel gidiyoruz şu an. Düşüş. İşte şunu demek istiyorum yani. 2014'te yaklaşık olarak 3 yıl boyunca o şey gitmiş. Yani yeni bir yükseliş dalgası gelmemiş. Aşağı yukarı herhalde 2-3 yıl, yıl sürüyor. Yani şimdi mesela beklentiler diyorlar ki yine bu sefer 2 yıl böyle gidebiliriz. İşte 6.000 altı bin on bin arası gideriz belki daha aşağı düşeriz üç kaya düşeriz gibi ben de şunu sormak istiyorum neden şöyle bir algı var 2014 formasyonuna benzer gidebiliriz diye belki sen de böyle düşünmüyor olabilirsin Eren. O, o da ayrı da öyle gitmesinden dolayı sanırım formasyonların düşüşleri falan 2014'e göre ama o formasyona göre şey değil ya öyle iki üç senelik bir düşüş beklenmiyor şey bekleniyor yani birkaç ay sonra bir çıkış bekleniyor 2-3 ay sonra gidi. Yani formasyon 2014'de göre o şekilde tamamlanıyor. Böyle bir 2-3 senelik bir düşüş yok. Zaten yapacağını yaptı aslında. Ben de aynı fikirdeyim. Ben de çünkü öyle 2000 e, uzun bir süre 2-3 yıl beklemiyorum. Yani en azından ATH gelmese gibi gelmese bile bir yukarı kendisini atmasını bekliyorum. Çünkü 2014'de göre koşullar çok farklı. Ee, şartlar farklı, bilinirlik farklı, altcoinlerin değeri çok farklı. Bence çok dikkat çeken bir konu. Mesela 2018-2017 yılı içinde Bitcoin'in market değeri en fazla 500 milyon dolar olurken, pardon, 300 milyon dolar olurken market cap değeri altcoinlerin yani diğerlerinin toplamı 700 milyon dolar olmuş. Yani bu muazzam bir fark. Alt Altcoin'ler şu an daha değerli Bitcoin'den. Toplamı tabii her biri değil ama Bitcoin'in gücü gittikçe azalıyor. 2014'te böyle bir şey yoktu. 2014'te altcoin yoktu doğru düzgün. Zaten çoğu da kaybolmuştur herhalde. Sıralamaları düşmüştür vesaire. O ee, zaman dikkate almak lazım. Yani şirketler bazında Bitcoin dışındaki kripto paralara ciddi bir yatırım kayıyor. Para kayıyor. Bu piyasanın aşağı gitmesini engelleyecektir diye düşünüyorum. Buradaki talebi şey olarak değerlendirmeyelim. E, yatırımcı talebi değil bu. Bu üretici talebi. Yani Bitcoin, altcoinlerde üretici talebi var. Yani o sektöre giren, e, çalışmalar yapan, ar-ge harcamaları yapan, networkler kuran, e, büyük şirketler var, yatırımcılar var. İşte mesela az önce bahsettik Tim Draper. E, Hotmail'in... Kurucularından, Hotmail'e ilk yatırım yapanlardan, Skype'a yatırım yapanlardan, Tesla'nın ortağından inanılmaz şekilde altcoin'lere yatırım yapıyorlar. Bu insanlar piyasanın e, stabil kalmasını veya çökmesini engelleyecek büyüklükte yatırım yapıyorlar diye düşünüyorum. Evet yani belki de biz çok irdeliyoruz abi. Çok böyle günlük, günü gününe takip ediyoruz. Hadi hadi çıksın istiyoruz böyle. Bu adamlar daha uzun vadeli bakıyor. Alıyor, alıyor mesela. Her ay e, yavaş yavaş alıyor. E, biz biraz daha böyle şeyiz herhalde. Hadi çabuk olsun, hemen olsun noktasındayız. E, i̇nsan doğası da biraz öyle. E, bir de hani 20 binlerden insanların içeride parası var. Onu da almak istiyorlar bir yandan ama. E, biraz daha şey sabretmemiz lazım. Daha belki de ilgilenmememiz lazım. Yani hani deniyor ya hep. hep e, çok psikolojiniz bozukken. ...trade yapmayın, alsat yapmayın... ...hatta ben kanalda şeye benzettim... ...bir videoda bunu... Ya ...oturun mesela bir PlayStation başına... ...Fifa oynayın, canınız sıkkınken oynayabiliyor musunuz? Oynayamıyorsunuz... ...aynı şey aslında... ...hani e, can sıkkınken de bir şeyler yapmamak lazım... E, ...ama işte... ...insanlar biraz onu bekliyor... ...biraz şeyi bekliyor... E, daha çabuk olsun daha çabuk olsun diyor ama o da biraz böyle çok ilgilendiğiniz zaman da biraz moral bozuluyor. Hadi olmadı hadi olmadı biraz belki de ben mesela şey dedim kanalda kendiniz geliştirmeye odaklanın bu zamanlarda. Eğer para kazanma fırsatınız yoksa veya hani yatay seyrediyorsa bunda da risk görüyorsanız kendinizde oturun mesela şeye bakın ya e, teknik analiz tarafına geliştirmek istiyorsanız onları öğrenin. Formasyonları destekleri dirençleri başkasından bir şey beklemeyin kendiniz oturun. ...yazın, çizin, onları öğrenin. TradingView'de mesela şu play butonu var ya... ...çok güzel o. Kendiniz çizin, sonra 2-3 gün sonra... ...bakın play'e basın, TradingView'deki... ...kendi formasyonunuzda fikri, fikir belirtebiliyorsunuz ya... ...bakalım ne kadar tutmuş. Bunları yapın. yani Kendinizi geliştirin, ondan sonra... ...bir sonraki boğa sezonda cephaneniz dolu girin. Bilgili girin. FOMO yapmayın. Siz bugün mesela şu zamanda... FOMO yapacak bir durum yokken FOMO'nun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu öğrenmezseniz, bu konularda fikir sahibi olmazsanız, direkt böyle FOMO'ya kapılı giderseniz, ben de kapıldım gittim çünkü önceden. Yani tabii tabii. Yani şey diyen bir yatırımcı varsa yani hiç konuşmamak lazım. İşte ben hiç kapılmadım, ben hiç hata yapmadım, hep kazanıyorum işte. Ne FOMO'ymuş, ne FAT'mış, bana işlemez falan diyorsa da o adamla zaten kripto para konuşmaya çok fazla gerek yok. Yok, yani şey... Ee, ne onun adı psikolojinizle savaşıyorsunuz. Bu, bu bir savaş hakikaten savaş ya. Psikolojiyle savaşıyorsunuz, kendinizle savaşıyorsunuz. Hani hep bir şey var. Nedense biz hep ben kendime de soruyorum. Hani artı, ben bunu bozmayım. artacak diye bir duygu var, ya, hep ona kapılıyoruz. Yok yok, bozmayayım Bu daha gider. Bu da mesela ben de çok vardı. Bu da hani bozmayayım ya. Bu işte Bitcoin işte 30 bin dolar olacak. bozmayayım şu an. ...biz neden bunu mesela satın alıyoruz... ...şu an? Onu da sor sormak lazım... ...kendimize. Hani şey var mesela... ...almışsın bir şeyi... ...çarpı üç yapmış... ...atıyorum mesela bin dolar girmişsin... ...işte üç bin dolar, dört bin dolar... ...neyse olmuş... ...adam diyor ki mesela daha da çıkar bu... ...bu mesela başka şey de yok ya... ...ben en azından görmedim. <gülüyor> evet evet doğru. A alsana üç kat kazanmışsın ya... ...bir koymuşsun üç almışsın yani sen bugün... ...200 bin lira ev aldın mesela. Yatırımcı olarak aldın ama evi. Hani oturayım bilmem ne yapayım diye değil. Abi ev 600-700 bin lira, 800 bin lira oldu. Sen diyorsun ki yok bu dağda gider. E tamam, sat abi o zaman o evi 800 bin liraya, 700 bin liraya. Çünkü 200 bin liraya almışsın başka bir vagon atla. Başka bir şeyden kazan. Ya da git başka bir yerden tekrar 200 bin liradan başka bir ev al. O mesela 800 çıkacak bir yerden al gibi... Hani... Abi diyordum ya yani Bitcoin'in çıkışı eşyanın tabiatına aykırı. Şimdi adam 2000 dolardan almış. 7000 dolarda düzeltmede satmış. Diyor ki o oh, neredeyse işte çarpı 3 yapmışım kazanmışım. Adam 7000 dolardan sattıktan sonra 19 dolara 19 bin dolara gitmiş. Yani şimdi bu adamın içi acıyor. Diyor ki ya bu bir 19 kadar düzeltme yapsın ben buna gireyim. 10, 15'te falan bu tekrar bu 25'e gidiyor. İşte bunlar insanlar hep yanılttılar hiç bir de hiç bilmeyenler girdi. Sen şeyi mesela güzel söyledin. Bence de bu dönemde insanlar kendini geliştirmeli, analiz çalışmalı, bilgisini üstüne bir şeyler koymalı ama 19'da 19K'dan alan adamlar da şu anda herhalde aşırı bir moral bozukluğunda ya ben ya bir daha ellemeyeceğim adamları olmuşlardır, bir daha 3 yıl bakmam adamları veyahut da işte zararına satanlardır yani. Evet şey oluyor bir de şöyle psikoloji oluyor abi. Mesela sen e, 19'dan 19'dan aldın düştü 6000 dolara. İnsanla şu duygu oluyor. Ben beceriksizim. Ben bu işi beceremiyorum. Ben bunu yapamıyorum. Moral bozukluğu. E, bir de e, boğa sezonunda işe giren işe giren de ne alırsa 3-5 kat yükseliyor ya. Onda da şu oluyor. Ben bu işi çok iyi biliyorum. Harika. E, bu iş çok kolaymış ya. Ben daha önceden niye girmedim? Tarzı düşünceler oluyor. İkisi de çok tehlikeli mesela. İkisi de şey. Özellikle mesela bizim gruplarda da konuşuluyor. Ben çok hak veriyorum. İnsanlar şeyde girsin, ayıda girsinler bu işe. Boğa'da girince çünkü adam... Boğa'da tabii canım, Boğa'da herkes kazanıyor. Yani kazanma bir şey yok. Yani Boğa'da para kazanmanın bir zorluğu yok. Yani bir şey alıyorsun. Hatta şöyle bir problem var. Ripple alıyorsun. Bir bakıyorsun Ayota çarpı 5 yapmış. Ulan Ripple çarpı 2 yapmış. Ben yanlış yerde terste kaldım diyorsun falan. <gülüyor> Aynen. Yani böyle ulan keşke Ayota olsaydı. Ulan EOS'a bak. EOS işte çarpı 5 yapmış. Ama eee yani trade yapmak, alsat yapmak aslında eee Ayı sezonunda şey olur yani kendini gösteriyor. Ya bir de ben de şeyi gördüm abi çıkışını belirleyeceksin ve ona sadık kal, sadık kalacaksın. Yani bin lira var ben onu işte atıyorum bin beş yüz lira yapacağım. Baktın oldu mu çık abi çık ve ben şunu da yapıyordum onu yapmıyorum artık. Çıktıktan sonra bakıyorsun keşke çıkmasaydım. İyi ki çıkmışım yapma abi onu. Çıktın sen oradan başka vagon atla. Bence en sağlıklı düşünce o başka vagon atlamak. Yani o vagondan çıktın başka birini atlarız. Ben Ripple 3 dolar olduğu zaman almamıştım işte. Hatta öncesinde bir satmıştım. Eyvah kaçırdık. Formu falan yapıyordum işte. Ondan sonra Mayıs mıydı? Mayıs ayında bir böyle boğa gibi bir şey oldu ya. Boğacık falan diyeyim hatta. EOS çıktı o civarlara. Hiç formu falan yapmadım abi. EOS da yoktu bende. Abi dedim çıkarsa çıksın. Ee, şey gittiği gibi gelir. O zaman da dedim ki. Hani kendimi coin'in üstünde tuttum. Çıksın hani 7-8 dolarda 19-20 dolarlara falan değdi sanırım IOS. Çıkarsa çıksın. Bana hani, hani sadece o mu çıkacak? Hani ben onu kaçırdıysam başkasını alırım. Çok mu dert? O da çıkar. O da hani bir ay sonra çıkar. Ya da işte belki ne bileyim yani iki ay sonra çıkar. Bir hafta sonra çıkar. Hani o şey. Sonra zaten çıktığı gibi geri gelir dedim. Nitekim de geri geldi. Hani hakikaten FOMO yapmanın hiçbir alemi yok. Kaçırıyorsanız da kaçırın. İnanın kripto paralarda fırsat bitmiyor. Bir sonraki bir sonrakine girersiniz. Yani şey o tabi ama dayak yemeden insan öğrenemiyor bir şeyleri. Hakikaten çünkü biz de öyle yani Bitcoin mesela bir yere 17, 18 oldu şey. Ben böyle Bitcoin bir milyon dolar olacak, 500 bin dolar olacak. Çünkü psikoloji öğreniyorsunuz. Ama işte öğrenmek mesele. Yani o hatalardan ders çıkarmak mesele. Yani onu yapmak gerekiyor işte. Aslında biraz duygularla mücadele. Yani yatırımcı trader bunu yapıyor. Ee, ne kadar duygularından bağımsız hareket edebilirsen genellikle tradelerinde, trader yani al satlarında o kadar başarılı oluyorsun. Ee, tabii bu çok derin bir konu. Yani uzun uzun tartışılması gereken bir konu ama öncelikli olarak e, bir de bitcoin'de şunu gördük. Ya, ekranın başında a bu çıkıyor hemen alayım ben şundan ya bu düşecek tamam satayım satayım yani böyle trade yapıldı insanlar böyle çok basit sandılar bu işi küçümsediler çok rahat para kazanınca ama trade yaparken mutlaka önceden belli stratejilerin olması lazım her senaryoya hazırlıklı bir plan olması lazım bunları bağım, duygulardan bağımsız gerçekleştirmek lazım ve en zoru da en zoru da bence yani bir borsacı için en zor olanı planına, stratejilerine kusursuz şekilde uyumasıdır. Çünkü e, ne kadar senaryo yapsan da her senaryonun düşünülmeyen kısmı da olabiliyor, çalışabiliyor piyasada, özellikle bu kadar oynak bir piyasada. İşte o oynak, e, o, o kadar oynaklığa rağmen bazen cezbedici, cezbedici farklılıklar oluyor. O cez, cezbedici farklılıklara kanmadan insanlar stratejilerinden, e, stratejilere bağlı kalmalılar. Yani işin sırrı bu. Çok da zor yapmak. Yani her trader için de zordur. Ya evet evet. Ama mesela ben bir de şey diyorum. Niye mesela hep alsatları konuşuyoruz? Niye hani bana kalırsa alsatlarla para kazanmak tamam çok önemli bir şey. Trading burada konuştuklarınız ama daha e, kendimizi geliştirip daha vasıflı pozisyonlarda da yer alabiliriz blockchain dünyasında. Yani e, ne bileyim eğer bu konularda bu kadar tecrübe varsa... ...işte ICO'lara danışmanlıklar olabilir. İşte hatta bu ICO'ların ve coin'lerin lokalizasyon projeleri oluyor. Adam mesela ICO'sunu yapmış, Türkçe bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. Telegram'da işte grup kurmak istiyor, bir şey yapmak istiyor. Bir tek İngilizce bilmeniz bir de kripto paralara hakim olmanız yetiyor o adamlarla iş yapmanız için. Adamlar da hatta size şey yapıyor yani hak ettiğiniz parayı Ethereum'da direkt hesabınıza yolluyor falan... Hani bu da bir para kazanma modeli ve daha bence katma değerli ve uzun süreli bir model. Yani sürekli psikolojik savaşlarla uğraşmanız gerekmiyor. O ne oldu, bu ne oldu? Çünkü ben bir hafta oturdum, al sat yaptım. Başka hiçbir şey yapmadım. Abi dedim bu çok yıpratıcı bir şey ya. Sabah kalkıyorum direkt uyanır uyanmaz hemen bakıyorum ne olmuş. Gece uyanıyorum su içmeye kalkıyorum. Ne o ne olmuş? Bitcoin ne olmuş? şunu ne olmuş? Bu ne olmuş? İşte pari bu da ne? Türk borsasında Binance'da ne? Bitstamp'te ne? Falan. Ee, bu, bu ya yani insanı günlük hayatından alıkoyan bir şey. Yani bunun yerine başka noktalara da yönelmek lazım. Yani ben şöyle, örnek, şöyle bir örnek vereyim. Hani in, bilmiyorum, bir fır, insanlarda bir fırsat, e, e, yani bir kapı açabilirsem ne acısı Kanalda bir tane Aisio'yu e, inceledim. Paralı falan bir inceleme değil, sponsorlu değil. Fikrini beğendiğim için inceledim. Çünkü paylaşım ekonomisine dokunan bir projeydi, BitSong adında. Adamların fikri güzel. İnceledim projeyi. Ondan sonra adamlara Instagram'dan mesaj attım. Dedim ki böyle böyle bir şey yaptım. Bakın kanalda izlemek isterseniz. Adam da founder yani şirketin kurucusundamış Instagram hesabı. Adam dedi ki Telegram'dan konuşalım mı? Dedim Whatsapp'tan konuşalım. Hatta dedi ya Whatsapp çok güvenli değil biz Telegram kullanıyoruz. Tamam dedim Telegram'dan konuştuk. Adamla konuştuk ettik falan filan. Adam şey dedi. Ya bizim, işte biz Türkiye'de de büyümek istiyoruz. Bizim hani şeyimizi yapar mısın? Yani Telegram hesabı, lokalizasyon, Facebook, Twitter falan. Yani Türkiye'de bizi böyle represent, tanıtır mısın? Yani hani anlatır mısın? Bizim oradaki hani dilimiz, şeyimiz olur musun falan diye. Hatta ara ara bana şey falan olacak adam. ...görseller atıyor, doğru olmuş mu falan diyor. Türkçe'ye çevirtiyor falan böyle. Türk bayrağı nerede, beat song nerede falan bunları falan atıyor bana. Ee, hatta adamla, ya şöyle bir şey oldu. Hani şurada çok çok güzel fırsatlar var, onu söylemek istiyorum. Adamla konuşuyoruz Telegram'da. Diyor ki, e, şey hani konuşma iş görüşmesine döndü ve ortada CV yok. Ortada benim yüzümü görmedi, bir tek YouTube kanalını biliyor. Adam bana hani belirli süreli hani iki aylık falan bir iş teklif etti ve diyor ki maaşını Ethereum'la ödeyeyim. Yani hani adamla ayaküstü Telegram'dan chat yapar gibi adamla anlaşıyorsunuz. Ee, ve adam size diyor ki ben Ethereum'la ödeyeyim. Hani normalde biliyorsunuz yani artık Türkiye çok da maalesef kapalı bir ülke haline geldi. Ee, başka ülkelere kendimizi kabul ettirmemiz daha zor her geçen gün. İşte vize politikaları falan sertleşiyor bilmem ne oluyor falan. Ee, ICO'lar ...yani sadece ASO değil... ...blockchain projeleri falan bizim dışarıya... ...açılmamız için çok önemli fırsatlar sunuyor bize. Çünkü hani blockchain... ...ne deniyordu? Dünya... Geri, ...geride kalan ülkelere... ...yani gelişmekte olan ülkelere... ...gelişmiş ülkelerin... ...ayırına sıçrama fırsatı sunuyor. Yani arkadaki ülkelere öne geçme... ...veya en azından gelişmiş ülkelerle... ...kendini eşitleme fırsatı sunuyor. Gerçekten iyi bir şekilde ele alabilirse. Bu da öyle bir şey. Yani Bireysel olarak bizim... ...yani yurt dışında ben mesela çok e, araştırdım. Yani pazarlama noktasında, sosyal medya, marka iletişim, yönetimi noktasında yurt dışında inanılmaz şeyler var. E, rakipler var. Yani elin Hintlisi var, Amerikalısı var, İngiliz'i var ama bu noktalarda çok fazla odaklanan yok. Ve 2-3 seneye bunlar da dolacak. Bence biz hani Burada bunlarla ilgileniyorsak zaten eşittir yeni projelerle yeni kafalarla daha vizyoneriz demektir bence. Eğer sadece böyle alsat işte kazandım ettimden ziyade bu kafalara da girebiliyorsak o yüzden ben buradan hani dinleyenlere hep herkese bunu söylemek istiyorum. Çok güzel yurt dışına açılma fırsatları var bu dünyada. Hiç yurt dışına gitmek zorunda değilsiniz. Evden çok güzel para kazanma fırsatları var. Kendinizi geliştirme İngilizcenizi bile geliştirme fırsatı var. Adamla iş yapıyorsunuz. İngilizceniz de gelişebiliyor hani sadece para kazanma olarak da bakmayın. Hatta yurt dışına artık benim çevremde şöyle çıkıyor bu arada. Direkt siz işe başvuruyorsunuz adam sizi almıyor. Önce çalışıyor. Bu adam mesela şey dedi bana. E, birlikte çalışalım dedi biz Malta'ya taşınacağız seni orada hayal edebiliriz. Yani e, bizim e, bizde çalışabilirsin falan dedi. Tabii ben adamı hani anlatıyorum böyle lokalizasyon şunu yapalım bunu yapalım. Adam ben hani YouTube'da bir şey yönettiğim için bunu da çok doğru bulmadım aslında oturup bir bit song'u mu puşlayacağım sağdan soldan. Bunu da yapmadım. Ee, ama bu arada ilgilenen olursa e, ben hani kurucuyla tanıştırabilirim. Hani ben daha çok bunu anlatabilirim, yapabilirim gibi. Çünkü ben hani bir YouTube'da bir şey anlatıp kendi bir, bir yandan da bir projeyi böyle puşlayan durumda kalmak istemedim. Dolayısıyla, Dolayısıyla hani buradan her... da duyuralım. Evet, bir bu... böyle bir ben... işe ilgilenen varsa da Eren'e başvurabilir. Evet evet yani ilgilenen varsa ben kendisiyle tanıştırırım. Ee, zaten Ethereum olarak ödeme yapacaktı falan. Ee, durum bu yani sadece asfaltlarda kalmayın arkadaşlar. Oturup şey beklemeyin. Bitcoin 20 bin dolar olmasını beklemeyin. Hakikaten burada çok güzel para kazanacak fırsatlar var. Ee, ICO'lara mail atın mesela. Ben işte kripto paralarla çok ilgiliyim. Değil adamı ben hani advisor belki hemen sizi danışmanı yapmazlar ama Derler ki hani şunu demeleri daha kolay. Bizim işte komünitimizi yani topluluğumuzu yönet. Bunu mesela ilk başta bedel almadan da belki yapabilirsiniz. Sonrasında bu, bu bir hobi olabilir. Sonra işe döner. Adam der ki abi biz bendeki gibi. Malta'ya taşınıyoruz. Hadi sen Malta'ya taşınıyoruz. Hadi sen de gel. Yani, yani, bunlar şuz... çok güzel bir fırsatlar. Ee, ben şuz... yeni Yeni yeni meslekler çıktığını da düşünüyorum blockchain ile. Hem ekonomistler için hem yazılımcılar için. E, artık bunun bir adı var zaten. Fintech diyorlar. Finansal Teknoloji Şirketleri girişimleri. E, bu alanda e, Türkiye'de de birçok girişim var. Ben de takip ediyorum. Haberim de var. E, artacaklarını da düşünüyorum ve bu e, bu girişimlerin yani blockchain temelli fintech girişimlerin de sonuçta kripto paradan anlayan e, insanlara ihtiyacı olacak. Belki bu piyasada aramızdan çıkacak bu insanlar iş başvurularında falan. Eren burada güzel bir konuya değindi. Yani e, arta kalan zamanında kripto paralarla ilgilenenlerden ziyade daha çok işte büyük hayatının büyük kısmını buna adayanlar insanlar böyle projelere yönlenebilirler bence de. E, aynen yani inanın o zaman bitcoin 10 bin olmuş 20 bin olmuş 30 bin olmuş çok böyle umurunuzda olmayacak. Çünkü siz bunu zaten iş hayatını, yani hayatınızın içerisine dahil etmiş olacaksınız. Başka bir noktasından para kazanıyor olacaksınız. Belki de hani profesyonel işiniz bu olacak. E, Yatırmını da keyfek eder yapacaksınız. Yani mesela ben şu an yazılımcı olsam e, veya şey olsam, üniversitede mesela yazılım falan okuyorsam direkt ya, direkt sadece blockchain'e odaklanırım. Türkiye'de bununla ilgili şu an çok fazla açılan pozisyon yok ama ...yurt dışındakileri bakıyorum... ...Linkedinden Indeed.com var mesela... ...çok fazla akıyor... ...blockchain yazılımcısı... ...blockchain işte mühendisi... ...smart kontratlar... ...akıllı sözleşme yazıl yazılımcıları falan... ...yani çok... ...bence geleceğin fırsatları buralarda hakikaten... ...yazılımcı olan arkadaşlar da varsa... ...hakikaten şey yapsınlar... ...buna yönelebilirler... ...hatta şu da olabilir... ...bir yandan da işin şu noktası var... ...siz mesela PHP yazılımcısınız... ...veya işte iOS, Android... E, ...mobil uygulama geliştiriyorsunuz. Kurumsal şirketlerin ağırlığından çıkıp... ...veya ajanslarda... ...kahrolmaktan ziyade... ...çünkü ben hem kurumsal hem ajansları gördüm. Hakikaten ikisi de birbirinden... E, ...problemli yerler oluyor genelde. E, gidip ICO'larda çalışabilirsiniz. Yurt dışındaki işte... ...veya uzaktan çalışırsınız. E, kendi işi... Hani, az önce şeyden bahsettik. İşin ilk versiyonu buydu. Pozisyon değiştirmekten, başka iş yapmaktan bahsettik. İkinci versiyonu da şu bence kendi işinizi bu şirketlerde yapabilirsiniz. Blockchain şirketlerinde. Çünkü oralarda daha vizyoner insanlar olduğu için Türkiye'dekiler hakikaten e, ya yani kurumsal şirkette çalışıyorsunuz abi. Ben mesela kendi ekibimde hep şey derdim. E, her işimi deadline olur. Yani yapacağım x bir işin son e, teslim tarihi olur mesela. Benim için problem değil. Sen onu Ofiste yap, git Starbucks'ta yap, evinde yap. Tabii ki suistimal etmeden burası çok önemli. Bunu her yerde yapabilirsin suistimal etmedikçe. Ama bu kurumsal şirketlerde çok böyle gitmiyor. O adam seni illa orada görecek sabah dokuzunda. E bu da sen... Bu da insanda bir noktadan sonra artık sıkmaya başlıyor. Hakikaten bizim kuşak özellikle Y kuşağı. Z kuşağı zaten saymıyorum bile ama... Y kuşağında ben mesela gelemiyorum. Hakikaten gelemiyorum. Çirk sabah git, akşam gel. Sabah git, akşam gel. Bir noktadan sonra sıkıyor. Bir de işte bir noktadan sonra ne olursa olsun kendini tekrar ediyor. O yüzden farklı şeylere ihtiyacımız var. Gidelim farklı yerlerde çalışalım. Aynı iş yapabiliriz farklı yerlerde. Mekan değiştirmek çok önemli. İşte böyle vizyoner adamlar hakikaten şeylerde oluyor. Ee, yeni işlerde oluyor. Blockchain'de oluyor, ne bileyim ICO'larda oluyor. Tabii hani o dolandırıcı ICO'lar falan illaki var. Onları saymıyorum. Ee, yani buralarda çalışmanın işte böyle esnek çalışmadır, yeni fırsatlardır. Şey de var mesela ICO'larda. Adamla anlaşıyorsun, adam e, mesela belli bir maaşın oluyor. Onun dışında e, satışlardan da şey verenler var. Onu da ben araştırdım ben. E, token'lar çünkü Atıyorum adam 1 milyar dolarlık token satıyor veya işte 5 milyon dolarlık, 10 milyon dolarlık toplamda token satıyor. İşte 10 bin Ethereum'luk, bin Ethereum'luk satış yapıyor. Sen eğer o ICO'nun erken şey e, ne onladı erken e, çalışanlarından biri olursanız, olursan sana da bir hisse veriyor mesela ondan. Çok hani başka bir konu ama benzer bir nokta Yemek Sepetinde olmuştu Türkiye'de. E, Nevzat Ayıday ee, tabii onu gerçi genelde bir küçük daha küçük bir ekibe vermiş ama bayağı bir para vermiş yemek sepetinin satılışında. Hatta o dönem benim de şey olmuştu, bir yabancı bir Alman'la bir ortaklık kurmuştuk, bir dijital ajans üzerine. Ama çok böyle siyasi karmaşanın olduğu zamanlara denk geldik. Şunu söyleyeyim bir işte büyük şirketlere şeye gidiyoruz. Twitter bilmem ne kampanyaları falan böyle kampanya kurguları yapıp gidiyoruz. Yolda şeyi öğrendik. Twitter'ın kapandığını öğreniyorduk falan. Böyle geri dönüyorduk falan. Öyle <gülüyor> yani şey o dönemde bana şey gelmiş mesela yemek böyle bir iş teklifi gelmişti. Ben reddetmiştim. Sonradan bunu duyunca birazcık üzülmedim değil tabii. <gülüyor> yani şeydi konuyu toparlayacak olursak Sadece alsat değil hakikaten çok güzel e, para kazanma, kendini geliştirme eğer isteniyorsa yurt dışına çıkma, açılma fırsatları oluyor. Ben de kovalıyorum bir yandan. Hani, eğer hani sen anlatıyorsun ama sen ne yapıyorsun noktasında ben de kovalıyorum bir yandan. E, durum bu yani. Peki sana güzel bir teklif geldi mi? Yani değerlendirdiğin, düşündüğün, iş, işe girebileceğin. Hayda değerli güzel bir teklif var. oldu mu hiç? Bu Bitsong'da görüşüyorum. Onların bir Malta'ya geçme durumunda. Belki ben de geçerim. Bir şeyler yaparız. Onun dışında işte benim bir iki ay sonra falan Amerika planı var abi. Bir üç ay falan Amerika'da kalacağız. Orada tekrar ben buradan gitmeden şeye bakıyorum. Oradaki ya Amerika'da bunlar tabii biraz daha şey, daha zor bu işler kripto paralar falan ama e, blockchain üzerine çalışan şirketler var Onlara, onlarla falan görüşmeye başladım hafiften e, belki oralarda bir şey yaparız gelmeyiz bilmem bir şeyler çıkar bir fırsatlar çıkar Amerika'ya gidişin bir şirket vesilesiyle mi olacak yoksa oraya gidip orada bir çalışmalar mı network anına mı bakacak? şey için gidiyoruz daha çok böyle hani ne bileyim özel nedenler diyeyim hani e, anladım, orada işte hem bir tatil hem bir gezme gibi bir şeyler yapacağız bir iki 3 ay falan. 2-3 ay. Ee, ama hadi bir yandan da şey de diyorum yani hani blockchain noktasından neler yapabiliriz. Çünkü şeyin de bir artısı var. Hani konuyu şuraya da getireyim. Ee, YouTube kanalı mesela ben gösterdiğim zaman e, linkini attığım zaman insanlar daha bir ciddiye alıyor. Çünkü şunu görüyorlar. Ben hakikaten şunu söylemek istiyorum. Eğer yurt dışında iş fırsatı kovalayan adamlar olursa ben hep şunu yaptım. Ee, blog yazdım, bir şeyler yaptım, ettim ama İnsanlar şeyi görmek istiyor. Ee, ne onladı? Bir community yaratmış bu adam mesela diyor. İşte YouTube'da işte bilmem ne kadar like geliyor, bilmem ne kadar izlem alıyor. Demek ki bu adam biliyor. Demek ki bu adam bir şey yapabilmiş. Bunları biraz önden görmek istiyorlar. Önceden çünkü ben mesela bunları göstermezken, işte başvuruyordum yurt dışında falan. Adamlar hani ee yani okey tamam ama çok başvuran var. Senin katma değerin ne? Hani sen Adam şeyi de görmek istiyor. Ee, hazırda CV falan değil. CV'de falan yazdığın değil. Şeyi görmek istiyor. Ee, yaptığın, başardığın, hali hazırda toplayabildiğin bir şeyleri görmek istiyor. Ya da yarattığın bir talep var mı? Efendim? Ya da yarattığın bir talep var mı? Bir takipçin var mı? Bir kitleyi, bir kitleyi yönetebiliyor musun? Tarzı şeyler de olabilir. Aynen öyle. Yani site olur. Ne onun adı şey olur. Facebook grubu olur bir şey olur falan biraz hani bu noktalarda bunu yapmak iyi olur yani sadece böyle alsat yaptığınız zaman 10 Bitcoin'in oturup çıkmasını bekliyorsun daha böyle dünyalarda gibi geliyor bana bir deren de şöyle bir şey var onu da soralım böyle şirketlerle görüştüğün zaman sana bir teklifte bulundukları zaman onlara nasıl güvenebiliyorsun nasıl değerlendiriyorsun o güveni ya da anlaşmaya varırsan işte bir sözleşme mi yapmayı düşünüyorsun ya da öyle mi işliyor süreç sözlü mü oluyor her şey belki bu konuda da merak edenler oluyordur şöyle yapayım bazı öyle çalıştığım şirketler oldu benim hani şöyle yapıyoruz genelde mesela ben ödemeyi alırken en azından yüzde ellisini başta alıyorum bazıları hatta direkt gönderiyor yüzde yüz gönderiyor o şekilde yapıyoruz bazılarıyla sözleşme yapıyoruz bazılarıyla yapmıyoruz mesela Birisi mesela sözleşme yaptı. Sıkı sıkı sözleşme yaptık. Ee, ya böyle hani şey değil sadece YouTube kanalından bahsetmiyorum işte danışmanlıktır bilmem nedir fikir paylaşımıdır falan gibi. Ee, her, yani her biri farklı şekilde işliyor. Ben eğer hani tanımıyorsam ilk defa görüşüyorsak tabii ki şeyle başlamıyorum. Yani bir ilk baştan bir ödemenin en azından yüzde ellisini alarak başlıyorum. Yani hem bu motivasyon oluyor çalışmak için hem de şeyi görüyorsunuz yani e, ciddiyeti uzak, görüyorsunuz ciddiyeti görüyorsunuz uzaktan her şey olabilir e, durumları oluyor yani hani baştan kendinizde bir tık garanti altına alıyorsunuz o şekilde ilerliyorum yani anladım yani yabancı ikolarla işte seninle temasa geçenlerde de süreç böyle mi işliyor aşağı yukarı bazılarıyla evet öyle işliyor ya bazıları mesela abuk ilerle geliyor işte diyor ki ya bir tanesi geldi mesela işte diyor ki kartup demin bahsettiğim YouTube değildi. Şimdi YouTube tarafından bahsediyorum. İşte bizi tanıt ama işte reklam olduğunu söyleme falan. Ya da işte bizi bize yatırım yap ama sen doğal yaptığını söyle. Hani ben ona yatırım yapacakmışım ama işte şey diyecekmişim. İşte arkadaşlar ben çok güzel bir şey buldum. Süper haylik ben işte 3000 dolar yatırıyorum. Anladım böyle değişik reklam çeşitlerine gidiyorlar. Dedi ki 5 bin dolar yatır dedi tamam mı şeye ee, bizim <gülüyor> ICO'ya ya dedim siz hani ben bunu şey yapacakmışım diye kanalda ne anladı ee, böyle sami şekilde anlatıyorum size de ee, şey ben hani görmüşüm o projeyi çok beğenmişim 5 bin dolar yatırıyorum ve bunu kanalda da paylaşmak istiyorum tamamen organik yani dedim siz çıldırdınız mı ben bunu kabul etsen bile. Türkiye'de 5000 dolar para Hani çarpın 470te falan hani Türkiye'deki durumdan bahsediyorum Hani 5şle çarpsak 25 bin lira Hadi 23 gün lira para yapıyor arkadaşlar hani bugün yir, ben bilmiyorum ben o kadar zengin değilim bir ICO gördüm harikulade müthiş 23 bin lira para yatıracak bir zenginliğim yok benim Yani bu bu çok yapay durur ne siz istediğiniz, istediğinizin farkında mısınız falan dediğim olmuştu Şöyle. Bir de takipçiler arasında yapay olduğunu fark eden olursa... ...sana da zarar verir herhalde ya. Doğal doğumluyumdir yani, yani. kanalda mesela reklam alıyorum. Bunu da söylüyorum. Hatta biri ilk videomda söylememiştim. Atlamışım. Hemen altına yazdım. Sponsorlu böyle tırnak içinde falan. Ee, onun dışında hep söylüyorum. Mesela Waves'i yaptım. Waves'in tanıtımını yaptım kanalda. Waves, Waves zaten proje. Hali hazırda olan bir şey. Ee, genelde de şey yapıyorum mesela, ben, benim bir akışım var, atlamak istemiyorum. Yani bir, bir projeyi inceliyorsam, yani benim kanalımda birisi e, bir incelemeyi görüyorsa, e, bütün bilgileri aldığından e, benim emin olmam lazım. Hani oturup şunu yapmıyorum ben, evet arkadaşlar, bugün de işte size Waves projesini anlatacağım. Sitesi böyle, şu var bu var değil. Sekiz tane iskelet soru çıkardım, bir konsept çıkardım. İşte ilk önce ne olduğunu anlatıyorum. İşte ikincisi mesela rakipleri kimler? İşte bunun geleceği var mı? Gibi gibi böyle kalıp sorular var. İskelet sorular. Tabii ki içerisinde her projede konuştuğumuz şeyler de değişebiliyor ama hani adam videoyu izledi, izledikten sonra şunu demiyor bana. E bu adam şunu söylememiş ki işte e, token distribution, token dağıtımını söylememiş ki e, değil. Ha bir tanesinde mesela kanalda bir tanesinde e, şey yaptık. Tam inceleme yaptım, yapmadım. Onda bir hızlı bakış adlı video yaptım. Onda e, oturup tabii ki her detayı bilerek vermedim. Ama o kanalda yaptığım incelemelerde sekiz tane sorun, Onların üzerinden bir konsept çerçevesinde geçiyorum. Öyle yani. E, peki şimdi ben bir soru sorayım. Burada biz bize sayılırız. E, bir Paribu'yla bir görüşmem vardı herhalde bir şekilde. E, oradayla ilgili bize de bazı bilgiler paylaşmıştın e, altcoin'lere ne zaman ekleyeceğini falan bahsediyordun böyle evet. ilgili bir bilgi var mı? aynen ya iyi sorduğun çok iyi oldu e, ya şey onunla da görüştük o zaman sonrasında e, ben hatta birkaç şey attım e, ne onun e, böyle birkaç özel çalışma falan şimdi ismini vermeyeyim ama e, birkaç özel çalışma yapalım falan diye gittik hatta bu altcoin vesaire falan da ben böyle reklamcı şeyinden olduğum için böyle hemen birkaç nasıl bir şeyler yapabiliriz diye fikirle de gittim e, şeye kurucusu Yasin Bey e. E, o da iyi karşıladı sonrasında işte hatta geçen mail atmış bana 12 Temmuz gibi görüşelim dedi ben de dedim şeydeyim hani e, ta tatilde olacağım e, Temmuz sonu geleceğim hemen görüşelim dedim o da kendisi çıkıyormuş tatili o zaman Ağustos ayında görüşelim dedi muhtemelen tarih bilmiyorum ama bana hani biz çünkü altcoin'lerle ilgili bir şey yapacaktık. Hatta ben şey dedim e, sitede Paribu'da yayına alınmadan önce e, mesela YouTube'da bir video yapalım e, ben önceden anlatayım hani direkt siz mesela Paribu'ya girince eski Paribu'yu göreceksiniz ama ben işte bir gün sonraki Paribu'yu yayına aldım. E, bakın altcoin'ler bunlar, şunlar bunlar işlem şöyle şöyle yapılıyor falan diye S sıcak yaklaştı kendisine. Yani e, işte geçen dediğim gibi mail atmış. Yapamadık. Muhtemelen Ağustos gibi görüşeceğiz. Herhalde Temmuz sonu Ağustos başı gibi yayına alınır diye düşünüyorum altcoin'ler. Ve şey olacak. Çok ya yani şey şunu söylemişti bana. Biz Paribu'da bir altcoin yayına alacaksak onun gerçekten işlem yapılacağından emin olmamız lazım diyordu. Yani hani oluyor ya böyle X bir coin değil de muhtemelen çok popüler coinleri alacaklardır işte. tahminim Ama yani bu soru biraz da havada kalmış. Yani şimdi pari bunun eteri açması ve bunun havada kalması gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Veya Ripple açması. O, o, şu, yanında... an... şu Oraya atıyorum Tron koymaz mı, muhtemelen. Tabii zaten beklenen o. Bir de Daha şöyle bir şey var. Bence insanlar merak ediyor. Hani belki senin bilgin vardır. İşte BTC Türk kendini... Birçok konuda geliştiriyor. İşte CoinEx'te bazı avantajlar var. E, fakat Paribu'da açıldığı günden bu yana hiçbir üzerine konan bir şey yok. İşte tu faktör bile yok. Altcoin'lerle ilgili hiçbir bir şey yok. Gelişme yok. Hatta üstüne üstlük order booklarında da çok ciddi hatalar var. Yazılım hataları var. Ama buna rağmen insanlar tercih edebiliyor. Belki öncü borsa olmalarından veya tasarımındaki ilgi çekiciliğinden. Sen böyle bir izlenim aldı mı Paribu'dan? Yani Neden bir geliştirme yapıyorlar? Niye üzerine bir şey koymuyorlar? Ben evet o benim de hep sorduğum bir soruydu. Ee, şey ya ben onu şöyle biliyordum. Yazılımı çok sabit değiştiremiyorlar diye biliyordum. Hatta şeyi de sordum ben. Bu order booklarda problemler oluyor ya. Yani siz 40 bin, do, 40 bin TL bitcoin satmak istiyorsunuz. E, satan alan da var. Eşleştirmiyor falan. Zarar da ediyorsunuz bundan. Hatta şöyle konuşmalar da çıkıyordu ben de birazcık hak veriyordum işte Paribu'daki şeyler şişirme yani içeriden o bu şeyler veriliyor emirler veriliyor işlem hacmi şişkin görünsün diye falan diye onu sordum ben yok dedi alakası yok senin söylediğin şeyi söyledi yani eşleştirmiyor problemler oluyor dedi yazılım yazılımdan kaynaklı dedi ee, şey diğer soru neydi abi ya bir şey daha söyleyecektim. Yani niye altcoin'lerle ilgili bir gelişme yapmıyorlar ya da bir two faktör eklemiyorlar güvenlik açısından. Yani site açıldığı gibi duruyor. Hiçbir e, ekleme yapmıyorlar. Diğer borsalar işte Türk CoinEx çeşitli yani geliştirmeler BTC, yapmasına rağmen. BTC Türk bayağı atar kalktı. Ödeme şeylerini kaldırdılar. Yani ücretsiz transfer, USDT'yi de eklemişler hatta bugün sanırım. E, bugün Tether eklediler. Şey yap yapmaları lazım tabi. Ve marketing tarafı da yok adamların. Yani, yani bir... Yani şeye mi güveniyorlar? Ya bizim hacmimiz var. Evet. İşte biz evet. zaten günü kurtarıyoruz. İyi kazanıyoruz. Bu bize yeter. Yani böyle bir vizyonsuzlukları mı var? Ya o değil. Herhalde aşırı derecede yoğunluk var muhtemelen. Ee, ondan kaynaklanıyor. Yazılımcılar falan arkada deli gibi çalışıyor. Bir de muhtemelen şu altcoinlerle birlikte belki site arayüzü de tamamen değişebilir. O beklediğimiz bütün yenilikler gelebilir. İşte iki feyadır bilmem nedir falan. Gelebilir diye tahmin ediyorum ben. Bir de mesela Yasin Bey şey diyordu kurucusu baribin, geç işte o bir ay önce falan görüşümüze. Yani şu an patır patır borsa açılıyor. Ben şu an mesela girmezdim diyor. Adam bunu dedi bana. Ben şu an ben şu girmezdim an, derken yani piyasaya bitcoin yatırımcısı olarak mı girmezdim diyor yoksa diğer borsalardan borsa, mı işlem yapmazdı? Diğer borsalardan. Ben açılan mantar gibi açılan borsalar hiç anlam veremiyorum. Mesela ben şu an Girmezdim diyor, yapmazdım diyor. Yani şu an giriyor olsaydım girmezdim diyor. Yeni açılan borçların zaten hacimleri çok iyi değil. Ama eğer bir borsa herhalde kaliteli hizmet verecek şekilde kendini planlamışsa, hizmet verebiliyorsa istikrarlı şekilde yatırımcılar onu tercih eder zaman içinde. Evet. Diye düşünüyor. Bir de mesela insanlar niye mesela bir. Sen aynı hizmeti veriyorsan insanlar niye BTC Türk'ten paribudan kopsun ki? Biliyor, güveniyor, bir risk, bir problem yaşamamış bugüne kadar. Senin ha şöyle Aynı hizmeti vermemen lazım. Aynı hizmetin üzerine koyman lazım. Yani işte var. problem burada. Şu, şu tarz özellikler bence heyecan verir diye düşünüyorum. E, şu trader kopyalama muhabbetleri var ya, hatta geçen bir ICO'da da gördüm. Borsa açıyor ICO olarak. E, ona da koymuşlar. Ya yani mesela işte sen... <gülüyor> Sen çok iyi alsat yapıyorsun, her şeyi biliyorsun, paso bununla uğraşıyorsun. Ben bilmiyorum, çok zaman da harcamıyorum, daha e, basit bir kullanıcıyım. Diyorum ki, ben seni seçiyorum sistemden, senin e, 500 lira yatırıyorum, senin yaptığın işlemi bana kopyala diyorum. Sen ne yapıyorsan ben de onu yapıyorum. Ripple mı alıyorsun, Bitcoin mi alıyorsun, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ama, sen, ama sen... şöyle bir şey var, bu güzel bir şey, daha önce konuşmuştuk bunu ama biraz riskleri var bunun. Sonuçta şöyle riskleri var. Bu dediğinin uygulanabilmesi için yatırımcıların borsalarda kimliklerinin ortaya çıkarılması lazım. Yani bir hesabının olması lazım. İşlem yapı, iş, tüm işlemlerin açığa çıkaracak bir hesabın olması lazım. Bu da borsaların mantığına, kripto borsaların mantığına biraz ters. Bunu yapan galiba bir iki tane e, Forex bağlantılı daha sonra kripto para da ekleyen borsa vardı. E, i̇şlemleri kopyalayan. Daha sonra onlar da kapandı diye hatırlıyorum. Sonra çok takip edemedim. Güzel mantık ama biraz kripto borsalarda riskli olarak görüyorum. Ya olabilir tabii. Yani her şey olabilir bu dünyada özellikle ama yeni insanları çekebilir belki. Yani adam, adam Olabilir evet. Bin lirası var mesela yapacak ama ben bununla nasıl uğraşacağım diyor. Bir alırım bırakırım diyor. Bu şekilde mesela o traderın arkasına yaslıyor kendini tabiri caizse. E, o trader da para kazanıyor bu arada. Hani sadece zaten o platformda iş yapıyordu. Atıyorum adam dedi ki o borsa gel bende yap hem de şey yapalım. İnsanlar sana senin işlemlerini kopyalasın sen de ondan para kazan. Gibi. Aynen One Broker'dı bu arada Kubrick hatırlattı benim de bahsettiğim. Van Broker'da yapılıyordu bu işlem. Ee, hala devam ediyor mu bilmiyorum ama galiba kapanmış mıydı Van Broker ya da kriptoları mı böyle bir problemler vardı. Yani şey görüyorum mesela bana da böyle yazanlar oluyor. Borsayı tanıtır mısın? Bakıyorum tanıtmam için benim bir borsa bana da bir şey verin. Ben neyi tanıtacağım kanalda? İşte bir borsa var, sitesi bu. Ee, buradan para yatırıyorsunuz. Ethereum, Bitcoin, Ripple var. E bu zaten var. Hani bana farklı bir şeyle gelin. Farklı insanlar anlatabileceğim bir bir şey sunun bana. Ben anlatayım insan izleyen de bir fayda alsın oradan. Mesela bu trader kopyalama özelliğiyle bir borsa gelse benim hani ya böyle Türk şeylerini çok anlatmak İçimden de gelmiyor maalesef işte yaşanan Turcoin vakalarından dolayı ama anlatmadım da bugün kadar. günü e, kadar. Güvenemiyorsun. Yani, ama hani en azından anlatacak bir şey olur. Onun dışında ben neyi anlatacağım? Ya, evet, doğru. Bir dakikalık video yapın yani hani. En fazla. Evet bu arada saati yine 12'yi geçirdik. Ee, çalışanlar var aramızda. Geç olabilir. Bazı sorular var. Eğer onlara da istiyorsan bir üzerinden geçelim. Belki yeni sorular gelir. Evet. <gülüyor> Rock, Rock bir soru sormuştu. Ona dönmek istiyorum. Bayağı çünkü beklettik herhalde sorusunu. Ee, Julian Hosp, 2018 yılında Bitcoin'in 5000 dolara düşeceğini bilmiş ve aynı yılda 60.000 dolar olacağını düşünüyor. Tenx'in kurucu ortaklarından. ...bunu başaracağımıza oldukça inanıyorum demiş. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? E, olabilir. Buna benzer bir kişi daha vardı. İşte neydi adı? E, VK'da profili vardı kadının ya. E, bilenler mutlaka vardır. Bu, bu kadın da çok... E, bu... Bol çalışan kadın mı? Neydi adı ya? Şey e, VK... Bir, bir şeydi. VK'da profili var. Rus sosyal medya sitesi var ya. Bilen. Evet, de... evet. Unuttum ben şu anda. O kadın da mesela burada yazan gibi her şeyi git Kadın bir... Hatta trading bir bunun profilini kapattı falan. Ee, söylediği gibi yani 5000 dolara düşecek. Sonra işte bilmem ne olacak falan. Kadın geçmişteki 2014-2015'leri bilmiş falan. Olabilir. Yani... Burada şöyle bir şey var. Yani tahmin edenlerin ben bildim. işte çok iyi tutturdum. Yani ben... Yani gerçeklerden kopmamak lazım. Bunu kimse bilemez. Mümkün değil yani. O, o sözü çok iyi oldu. Şunu söyleyeyim. Çünkü, çünkü şey zannediyorlar. Böyle bir adam nokta atışı yaptı. 60 bin doları tak işte 5 işte bin doları tak söyledi bildi. Ya Böyle bir şey söz konusu bile değil. Yok işte aynen, onu söyledin Çok iyi oldu. Ben birkaç defa yakaladım öyle. Twitter'da vesaire. Yani Türk değil de böyle yabancılar falan. Abi adam biz görmeden mesela 30 tane paylaşım yapmış. Tamam mı? İçinden elbet bir tanesi tutmuş. Geri kalan 29'unu siliyor. İşte bakın ben işte iki ay önce bugünü bildim. E, bu şekilde herkes bilir. Buna da dikkat etmek lazım. Ben önceden mesela bakıyordum vay be adam bilmiş. Ondan sonra birkaç tane böyle fark ettim. Yazmışlar çizmişler. O yüzden o tarz paylaşımlara artık çok şey vermiyorum. E, yani evet. Çok... Ben de kesinlikle katılıyorum. Yani ben bildim diyenlerden çok itibar etmemek lazım. Şey de olabilir. Yani mesela adam birisi Hakikaten mesela 20 bin dolar görecek demiştir. Gerçekten de tek paylaşımıdır adamın. Bilmiştir. Ama bu şeyi göstermez yani. Bu adam bu işi biliyoru göstermez. Ya bunu bilemezsin. Yani bu işin bir matematiği yok. Bir şeyi yok. Gidecek bir yeri yok. O yüzden çok itibar etmemek lazım. Aynen öyle. Evet başka arkadaşlar sorusu olan varsa. Sorular alabiliriz. Zaten ufak ufak kopuşlar başladı. Çok teşekkürler. d da yazmış bir 10 dakika önce. Ben de teşekkür ediyorum arkadaşlar. <gülüyor> Çok sağ olun her şey için. Buradayım zaten. Buradayım. Bu arada Eren misafirimiz değil. Bizim en uzun süreli üyelerimizden bir tanesi. Her zaman aramızda. istediğimiz zaman soru sorabilirsiniz. Fikir danışabilirsiniz. Zaten hatta... zaman fırsat buldukça da Eren geliyor. Kanalımıza yazıyor zaten. Evet. Hatta şey hidrojen e da buradan yakalamıştım. Aa evet süper evet. onda bayağı burada konuşmuştunuz hatırlıyorum. Evet ya yani bir ara ben çok takip ediyordum airdropları da artık ya yani 300 tane falan oldu. Ee, şey takip o... etmesi zor oldu. Hakikaten sıkıldım. Gir çık gir çık. Bir de yani 3-5 tanesinden bir şey yakalayabiliyorsunuz. Geri kalanı ne bileyim yani. Hello Telegram'dakiler falan uzay boşluğu. <gülüyor> <gülüyor> Biz bir gün mühendis beyi aramızda almayı düşünüyoruz sohbet için. Evet ee, evet. O yüzden... Yapmıştım. Bir konuda bize bir bilgi versin. 80-90 tane profil açmıştı telefondan. Şu bir evet tane... bahsediyordu. Evet. Multi giriyor hepsine. Evet evet. Baya uğraşıyor o da ya. Valla tebrikler. Televizyon... Evet, bir gün alacağız onu da ya. Airdroplarla ilgili bilgi versin bize. Şeyde. Düşün... Ben Ucash'te çok patladım. yani. Patladım derken abi e, 9, 9 bin dolar, 8-9 bin dolar gözümün önünde eridi 300-400 dolara. Yani Ucash'ten kazanmışım bayağı bir 35 bin civarı Ucash coin. E, gö gönderemiyorsunuz şeye. Şimdi MyEtherWall direkt atmıyor coin'i. Sitesinden kendiniz çekiyorsunuz. Yine ERC20 ama borsada açıldı ve topladığım direkt aynı miktarı yazıyorum. 8.500-9.000 dolar para. Hatta bitcoin 1.2 falan yapıyordu bitcoin bedavadan. Ama çekemedim. Çünkü referans kontrolleri varmış. Beyefendiler tam 12 gün sonra coin'i gönderdiler. Öyle olunca 300-400 dolara falan düştü. Kızdım ben de bozdurmadım. Ha, <gülüyor> hala, hala bekletiyorsun. Ya kızdım ya bozdurmadım tamam. <gülüyor> Ne olursa olsun ya. Hakikaten. Gördüğü yeri her zaman tekrar görür diyorlar Eren. Bilmiyorum değerlendir. <gülüyor> Bakalım bir boğa da en azından güzel bir şeyleri görür diye düşünüyorum. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Abi çok teşekkür ederiz geldin renk kattın. çok güzel bilgiler paylaştım yine bekleriz yine böyle bir düzenleme organizasyon yaparız ben, ben, ee, ben, ben zaten şu an şey yani YouTube benim için iş bu iş yani benim için ben her zaman bak, bak, bak. burada da burada da lütfen videolarını paylaş yani. grubun sayısı gittikçe artıyor böyle... yeni insanlar görebilirler sana da faydası olur Muhabbet... ayrıyetler Ayrıyetten şunu da söyleyeyim, her hafta bir sohbet yapacağız, konuklarımız olacak. O sohbetlere de seni beklerim her zaman. Tabii Aklımda tabii, çarşamba mı, çarşamba mı yapıyorsunuz her hafta? Genelde çarşamba yapıyoruz. Yani çağ, Davet ettiğimiz kişinin de durumuna bağlı olarak değişiyor ama, Hı -hı. çarşamba, perşembe, hafta içi bir akşam bir gün yapıyoruz saat Bunları, 10 gibi. Bunları duyuruları kanalına paylaşıyor musunuz? Tabii tabii, duyurularda bir de Twitter var, Twitter'da da paylaşıyoruz. E, kanalın ismine ait bir Twitter adresimiz var. Orayı da takip edebilirsin. Ben seni takip ettim bugün. Oradan da görebilirsin. Çok kanal olduğu için ya mesela Slack'te falan thread açabiliyordunuz ya. Burada evet burada öyle problem var. Ben e, şeyde dağıldım ya Discord'ta. Böyle şey oluyorum. Böyle şey oluyor. Böyle şey oluyor kanala giriyorum, okumamış çok mesaj var ya, eyvah diyorum okumam lazım bunları, insanlar ne konuşuyor falan. Evet, uzun süre girmezsen böyle bir korkutucu bir tabloyla karşılaşabiliyorsun Discord'da maalesef. Kötü psikoloji. Ee, ama işte ki... onun için de şey yaptık yani, bildiğimiz kadar başlığı kanalaştık. Hani her her konu başlığında kendi şeyleri konuşulsun diye de öyle bir çözüm getirebildik. Trade olmasını biz de istiyorduk. Aynen, belki gelirse. Ama güzel gidiyor bence. Gayet başarılı, aktif. Dediğim gibi airdrop için ben direkt buraya yönlendiriyorum. Hani bilmiyorum gelen olur mu, eder mi falan ama e, bence gayet aktif ve bilinçli paylaşımlar var. Ben de çok faydalanıyorum. E, güzel paylaşımlar oluyor. Yani üyelerimiz gerçekten güzel paylaşımlar. Zaten amacımız bu. Yani bir şeyleri bilen herkes burada paylaşımını yapsın. İnsanlara bu bilgileri aktarsın. Bizi takip edenler de doğru bilgiye ulaşarak doğru yatırıma ulaşsınlar. Bizim amacımız bu. Aynen öyle. Tamam. tamam. Çok teşekkürler Eren tekrar. Kayıt linki alabilecek miyiz? Nasıl olacak? Ee, onu ARGE departmanımız ilgilenecek. Şu an kendileri mesai kapattılar. Ee, yarın muhtemelen bir edit yapacaklar. Link paylaşacaklar. Tamam. Ben sana onu iletirim. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere o zaman. Çok, o zaman çok. Teşekkürler. İyi akşamlar. Hoşçakal. Hoşçakal. arkadaşlar. Evet, bu akşam dinlemeye gelen herkese teşekkür ederim. Umarım faydalı bir şeyler konuşmuştuzdur. Haftaya da bir konu kalacağız. Takipte kalın bizi. Soru yok herhalde. Bir Aklına gelen bir şey varsa. Hani konuşalım dediğiniz bir şey varsa. Galiba herkes yoruldu. Evet bence de yoruldu. Hatta aramızda dinlemeyenler bile olabilir. <gülüyor> sen de kayboldun bir ara. Ya sessiz aldım ben. Çok hüsnü bir şeyler geliyor diye. Ya yani sen bir ara yemek işine falan girdin galiba. Biz tava tencereyle... Su, su, su dolduruyordum. Buz. Buz dolduruyordum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Valla ben menemen falan düşündüm herhalde. Akşam canı çekti diye. Yok, yok. Ya abi, herhalde başka bir şey yok artık. Kapatalım. Evet. Gerçi bir şeyler yazıyorlar bakalım. Gözlerim yanlış mı? Neden? Neden? Bakıyorum. Ben anladım da. Evet aramızda DENT yatırımcısı olan var mı? Ferhat sen bakıyordun galiba. DENT'e mi? Evet, bir, mi? bir ara ilgileniyordum, Zeydiklerim <gülüyor> vardı. Onu geçen konuştuk diye bakayım demiştim ya. Şimdi ne zamandır bakmıyorum hava. Ama şu sıralar hiçbir şeyden kurtuluş yok gibi ya. Hepsi BTC'ye bekliyor gibi. Dolayısıyla sabırlı olmak. Ferhat ne diyorsun? Daha BTC düşer mi? Şeyi... Yani... Bir yatağa gidecek gibi düşünüyorum ben. Çok fazla aşağılara inmez herhalde. Bu arada Tolga da aramızda. Herhalde sonradan katıldı. Ben geç gördüm onu da. Tolga sesli katılabiliyor mu? Yok sesi yok onun. O zaman Tolga'dan da bir yorum alalım. Bu Evlenme programlarında oluyor ya bir yorum alayım falan ona benzedi biraz. Bitcoin ne olur? Ne düşünüyorsunuz? direkt şey artacak diyor. E, longtas'ın da görüşün yani 10K'ya görür müyüz? Burası Dibner. 7600'lerden sonra bakacağız diyorsun tekrar herhalde. Bu şey Metagops bitmesi çok iyi oldu aslında. O ya, kesinlikle. Aslında elimizde o kadar çok olumlu haber var ki yani. Var da. Düşmeyi engellemiyor. Yani ben tekrar şey yapıyorum. E, inatla vurguluyorum. Bu g 20 çok önemli. E, bu ay içinde ciddi güzel bir haber gelebilir. Ya da belirsizlik ortadan kalkabilir. Böyle tabii 12 12 k'lara falan değil de yani bizi bu seviyelerden yukarı çeker mesela belki 8 k üzerine atabiliriz kendimizi. Ondan sonra tekrar bakarız ama bize bir haber lazım. Şu an piyasaya bir haber lazım olduğu çok belli. Bunun içinde benim tutunduğum nokta G20. Mesela işte belki bu haftaki haberlerle 7600'leri falan ve üzerine görebiliriz. Bu hafta ne var ki öyle haberler? İşte 20'sinde şey var. Bugün ayın kaçı? 12'si işte. Haftaya bugün. Haftaya bugün. Haftaya çarşamba gibi. G20 toplantısı var. Ama bazen şöyle de oluyor. Yani toplantı tam toplantı zamanı değil de toplantıdan bir gün önce falan da yükseliş başlayabiliyor. Veya düşüş her neyse. Zaten haberini almışlardır alacak adamlar. Bence de bir haber vardır. Belki olabildiğince aşağı çekmeye çalışıyorlardı çalışıyorlardır. Bir gerçek var ki 6K'ları da üçüncü kez denedi ee, ve aşağıya çekemediler. Yani Çok uzun kalamadı. Ne kadar çok destek noktası denenirse o kadar güçlenir diye de bir teori var teknik analizde. Hı hı. Tolga, diyor ki, Şu çok... ha. Tolga diyor ki daha düşüş. Yani, Ben artık dipte olduğumuzu düşünüyorum. Ee, kötü senaryo bana göre burada paralel yani bu seviyelerde aşağı yukarı gitmesi biraz 5900 binler, ler 5.900-6.000 olabilir yani oralar çok yakın seviyelerde. Yani olumsuz bir haber gelmedikçe 3K'lar mesela zor gözüküyor bana. Yani 4K, bile, 4K bile zor gibi gözüküyor. Evet 4K bile zor gözüküyor bana. Yani çok hızlı bir deyip çıkması belki olabilir. Ama dediğim gibi yani yeni bir açıklanacak haberlere çok yakınız. Dantin grafiği de şey. Maojedesi var. Kırmızıdan yeşile dönmek üzere güzel bir yerde gibi. Ama işte dediğim gibi BTC bütün grafikler böyle aşağı yukarı hepsi yatayda gitmeye başlamış. Evet yatayda gidiyor yani. evet. Dün de bir tobo yapmıştı. Yani. Bekliyor hepsi, kapıda bekliyor. Evet, Bu 20'si 20'si çok. Şey... Gerçekten 20'si önemli. 20'si çok önemli. Belki işte yine olumsuz bir şey çıksa da şey olabilir. Çıkış <gülüyor> için pump yapabilirler hepsinden. Şöyle Tolga biz rahat duyuyoruz birbirimizi ama belki sende problem olabilir. Ee, grupta daha önce paylaştım. Ferhat sen o zaman şeydeydin arazideydin, görmüş olabilirsin. Ee, şey var Avrupa Birliği'ne bağlı bir kurum var. FATFA diye. Bu kara para aklama ve terör finansmanı ile ilgili işlem dikkate alıyor. Onlar da kripto para başlıklı bir toplantı yaptılar ve regülasyon kararında FATFA çevresinde alınacağı G20'de açıklanmıştı. Son toplantılarındaki yaptıkları açıklama şu. Biz bir karar alamadık. Elimizde yeterli veri bilgi yok. Yani fatfa bu kararı, toplantı kararı bu. Eylül'e bırakıyoruz. Eylül'de çok büyük ciddi bir toplantı yapacağız. Regülasyon kararı orada alabiliriz gibi bir açıklama yaptılar. Ee, o yüzden e, bu G20 toplantılarında da ileriye atabilirler. Yani Eylül'de tekrar konuşacağız diye öteleyebilirler. Hmm. Eylül ne kadar? Ama bir yandan da şu var şimdi, adamlar sadece BTC için şey yapmıyorlar. Ee, para kazanmaya bak, bakmıyor adamlar. Altlardan da para kazanmıyorlar. Ya yani pozisyonlarını aldılar zaten hepsi. Ee, artık her şey o kadar yatayda ki, yatayda pozisyon alacak yerleri kalmadı altlarda. Evet, ne bir kere yok. daha, bir kere daha düşürüp altlardan yine bir yerlerden girip yine pozisyon alacaklar. Sattırıp ucuzdan alacaklar. Çok zor olur. Selma biz teşekkür ederiz katıldığın için. Biz de bir sonraki sohbetimize... Evet, doğru de... Ben de yazıyorum. Teşekkür ederiz. Evet Evet, herkese teşekkürler. Başka soru yoksa biz de kapatalım ufaktan. Ee, bu arada grupla, sadece sohbetle alakalı değil grupla ilgili de e, iletmek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey varsa onları da iletebilirsiniz. Deday geldi kapanışa geldi adam. Evet o iyi oldu ya. Deda şeyi kapatabilirsin bu arada. Botu kapatabilirsin. S Selam hoş geldin. Tamam astrolistimiz kapatacak şimdi botu. Hadi sor hadi sor. Balon diyorlar. Balon diyorlar. <gülüyor> Oo bu arada dolar 4.94'ü gördün mü? Ciddi misiniz ya? <gülüyor> 4.97'dir. <gülüyor> tam tam gelmiş ya. şu anda. Kübrik demişti ya. Dolar dolar. şey. BTC'den beter. 4.98. Cümle bitmeden artıyor. Ya abi dolara da girmek istemiyorum. Doları... Girince şimdi şey olacak yani. Ülke gündemine gireceğiz çıkamayacağız. Sabahlayacağız burada. Strat Stratosfer mi diyorsun? <gülüyor> Oğlum mi tehlike var? yokmuş Bak, ya. 4.92'miş beyler aman. 4.92 ya sıkıntı yokmuş. Allahım burada bize şey fırlıyor. Ya. Yani 4 498 falansa problem de. 498 mi 492 mi? 98 az mı? E ee, o. Oh. Sabahta kaç peki? Ekonomi bakanımız kurtarır bizi. Girmeyelim. Bu zor bak zor diyorum kendimiz zor diyorum. <gülüyor> Saliya saklayın. Ses kaydını <gülüyor> kapatabilirsin, evet. O yerinde bir yaklaşım oldu. <gülüyor> Kayım atarlar buraya. Valla sabaha göre 4.96.